Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi, 6. Bölüm. İşte şehidler bunlardır. Yani sırf Allah yolunda cihad amacı ile sefere çıkanlar, Allah yolunda savaşmaktan, ona karşı besledikleri imandan ve onun peygamberlerini onaylamaktan başka hiçbir niyetin sefere çıkarmadığı kimseler, işte bu yüzden Peygamberimiz, salat ve selam üzerine olsun, İran asıllı bir gencin, İranlılığı anılsın diye savaşmasını, cihad meydanında ırkı ile övünmesini kınamıştır. Abdurrahman B. Ebu Ukbe'nin anlattığına göre İran asıllı bir azadlı olan babası şöyle diyor peygamberimiz ile birlikte Uhud savaşına katıldım müşriklerden birini öldürdüm arkasından alın şunu ben İranlı falanım diye nara attım bunun üzerine peygamberimiz bana dönerek ben falanca ensarlı gencim deseydin ya, çünkü bir kavmin yeğeni de onlardandır, bir kavmin kölesi de onlardandır, buyurdu Ebu Davud. Görüldüğü gibi Peygamberimiz, salat ve selam üzerine ölsün, muhacirlere yardımcı olmaktan başka bir sıfatla övünmekten, bilindiği gibi ensar aslında bu anlama gelir ve bu dini desteklemekten başka bir yafta, bir slogan altında savaşmaktan hoşlanmıyor, işte cihad budur, yalnız bu uğurda savaşan şehit olur ve yalnız bu şehidler ölmez, yaşamaya devam ederler. BELALARLA imtihan. Ayetlerin devamında Müslümanlara başlarına gelecek olayları nasıl karşılayacakları, olayların mahiyetini doğru olarak nasıl değerlendirecekleri hakkında taktik veriliyor. 155 Muhakkak ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mal, cari ve ürün eksiltmesi ile deneriz. Sabredenleri müjdele. 156 ki onların başlarına bir musibet geldiğinde, biz Allah için varız ve yine ona döneceğiz derler. Vicdanların mutlaka musibetler yolu ile eğitimleri, hakke mücadelesi uğrundaki kararlılık derecesinin ise korkularla, ağır belalarla, açlıkla, mal, can ve ürün kayıplarıyla denenmeli, sınavdan geçirilmelidir. Müminin, inancının yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu musibetler kaçınılmazdır. Çünkü müminler inançları uğrunda ne kadar yükümlülüklere katlanırlarsa, inançlarının vicdanlarında kazanırlarsa, Anacağı değer o oranda yükselir, bağlılarının, uğrunda yükümlülüklere katlanmadıkları ucuz ve düşük maliyetli inançlar daha ilk darbe ile karşılaşılır, karşılaşılmaz kolayca feda edilebilir. Demek oluyor ki bu durumlarda katlanılan yükümlülükler herhangi bir inanca bağlılarının vicdanında değer kazandıran psikolojik bir bedeldir. Söz konusu inancın başkalarının vicdanında değer kazanabilmesi için bağlılarının bu psikolojik bedeli ödemeleri gerekir. Yeni kazanılacak kişiler ancak bu fedakarlığın sonucunda ortaya çıkar. Müminler inançları uğrunda ne derece acılara katlanırlarsa ne oranda fedakarlıklara girişirlerse inançlarının vicdanlarındaki değeri daha da artar, ona daha sıkı biçimde bağlanırlar. Bu böyle olduğu gibi, söz konusu inancın değerini yabancıların kavrayabilmeleri için bağlılarının onun uğrunda musibetler ile karşılaştıklarını ve karşılaştıkları musibetlere sabretmelerini görmeleri gerekir, o zaman bu inanca yabancı olanlar içlerinden şöyle diyecekler, eğer bu inanç sistemi, bu adamların onun uğrunda çektikleri musibetlerden daha hayırlı ve büyük olmasaydı, bu adamlar onun uğrunda belalara kavrayabilmeleri atlanmazlar, bu sıkıntılara sabretmezlerdi, o zaman da bu inancın düşmanları onun mahiyetini araştırmaya, ona değer vermeye ve ona sempati ile yaklaşmaya yönelirler, bütün bunların sonucu olarak Yüce Allah'ın desteği ve fetih dönemi gelerek, insanlar akın akın onun dinine girerler. Ayrıca sözünü ettiğimiz musibetler, bu inancın bağlılarının bel kemiklerinin sağlamlaşması ve dinamiklik derecelerinin artması için de gereklidir, sebebine gelince, sıkıntılar, müminin potansiyel güçlerini, saklı enerjilerini harekete geçirir, onun kalbinde ancak musibetlerin darbeleri altında keşfedebileceği gizli çıkış ve nüfus kanalları açar, vicdanında ancak gözlerdeki perdeyi kaldıran, kalplerin silen sıkıntı ortamı içinde yeşerebilecek doğru değer yargılarının, ince ölçülerin ve isabetli düşüncelerin gelişip serpilmesini sağlar. Bunların hepsinden daha önemlisi, yahut da bunların tümünün temel dayanağı, bütün dayanakların sarsıldığı, türlü türlü saplantıların kayboluverdiği ve diğer bütün dayanaklarını yitirmiş olan kalbin sırf Allah ile baş başa kaldığı kritik anda sırf ona sığınmasıdır. Sadece o anda gözlerdeki perdeler düşerek basiret açılabilir ve bakışların önündeki ufuk açık seçik hale gelebilir, o anda mümin için yüce Allah'tan başlayabilir başka hiçbir şey, onun yüzünden başka hiçbir güç, onun iradesi dışında hiçbir irade ve ondan başka sığınılacak hiçbir merci yoktur, işte o zaman müminin ruhu, doğru düşüncenin dayanağı olan tek gerçekle, biricik realite ile bütünleşmiş olur. Nitekim yukarıdaki ayetlerin şu cümleleri, müminin vicdanı ufuktaki bu doruk noktasına yükseltiyor. Sabredenleri müjdele ki onların başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah için varız ve sonunda ona döneceğiz derler. Biz yalnız Allah için varız, hepimiz, var olan her şeyimizle, bütün varlığımızla, dönüşümüz, nihai başvurumuz sadece onadır. Teslimiyet, mutlak teslimiyet, biricik realite ile ve doğru düşünce ile yüz yüze gelmekten, bütünleşmeden kaynaklanan nihai sığınmanın teslimiyeti. İşte sabredenler bunlardır, şanlı Peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun, yüce nimet bağışlayıcısına aracı olarak kendilerine müjde sunduğu bahtiyarlar ve işte yüce nimet bağışlayıcısının, kendi katındaki konumlarını, onurlu sabırlarının mükafatını açıkladığı seçkinler bunlardır. 158- Hiç şüphesiz Safa ile Merve, Allah'a ibadet sembollerindendir. Buna göre, kim Hek veya Umre amacı ile Kabe'yi ziyaret ederse, bu iki tepeyi tavaf etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa, bilsin ki Allah karşılığını verir ve yaptığını bilir. Hek de bazı semboller, Safa ve Merve. Bu ayetin iniş sebebiyle ilgili değişik birkaç rivayet var, bu görüşlerden biri, İslam'ın, muhacirler ile ensardan oluşmuş ilk Müslüman topluluğunun vicdanlarında geliştirdiği düşüncenin karakterinde yansıyan psikolojik mantığa diğerlerine göre daha uygun düşüyor, bu rivayet şöyle diyor, bazı Müslümanlar, Hek ve Umre sırasında Safa ve Merve tepelerini tavaf etmekten çekiniyor, bu hareketi içlerine sindiremiyorlar. Çünkü, onlar vaktiyle cahiliye döneminde bu iki tepe arasında koşu yapıyorlardı. Ayrıca bu iki tepede Esaf ve Neyl adlarını taşıyan iki put dikiliydi. İşte bu yüzden, sözünü ettiğimiz kimi Müslümanlar, cahiliye döneminde yaptıkları gibi Safa ile Merve tepeleri arasını tavaf etmeyi uygun bulmuyorlardı. Nitekim Buhari'nin, Muhammed B. Yusuf'a, onun da Süfyan'a dayanarak bildirdiğine göre, Asım B. Süleyman bu konuda şunları söylüyor. Sahabilerden Hazreti Enes'e Safa ile Merve meselesini sordum, bana şu cevabı verdi. Biz Safa ile Merve tepelerini cahiliye dönemi sembollerinden sayıyorduk. Bu yüzden İslam gelince, bu tepeleri tavaf etmekten uzak durduk. Fakat bir süre sonra Yüce Allah hiç şüphesiz Safa ile Merve Allah'a ibadet sembollerindendir ayetini indirdi. Öte yandan Şah Bin'in bildirdiğine göre Esaf adlı Put Safa tepesi ve Neil adlı Put da Merve tepesi üzerinde. Bulunuyordu, Araplar cahiliye döneminde bu putlara el yüz sürüyor, onlara selam duruyorlardı, bu yüzden ilk Müslümanlar bu iki tepenin arasında tavaf yapmaktan çekiniyorlar, bu işi içlerine sindiremiyorlardı, bunun üzerine bu ayet indi. Kaynaklarda bu ayetin hangi tarihte indiğini belirleyen bir bilgiye rastlanmıyor. Fakat en akla yatkın ihtimal, onun kıble değişimi olayı ile ilgili ayetlerden sonraki bir tarihte inmiş olmasıdır. Gerçi o yıllarda Mekke, Müslümanlar hesabına bir darul harp, bir düşman bölgesi olmuştu. Fakat böyle de olsa bazı Müslümanların tek tük olarak hek ve umre yapma imkanı bulmuş olabileceklerini düşünebiliriz. İşte safa ile Merve arasında tavaf yapmaktan çekinen Müslümanlar bunlardı. Bu çekingenlik, uzun bir eğitim döneminin meyvesi, vicdanlarında kökleşen imana dayalı düşüncenin belirgin yansımasıydı, bu düşünce berraklığı onları cahiliye dönemindeki bütün gelenek ve uygulamalarından kaçınmaya, kuşku duymaya sürüklüyordu, çünkü bu konuda vicdanları o kadar duyarlılık kazanmıştı ki, cahiliye döneminin her şeyinden ürküyor, onun İslam tarafından yasaklanmış olabileceğinden kuşkulanıyorlardı, bu duyarlılık birçok olay vesilesiyle açıkça meydana çıkmıştı. İslam çağrısı onların ruhlarını büyük bir sarsıntıya uğrattı, derinliklerine kök saldı ve orada eksiksiz bir psikolojik ve duygusal devrim gerçekleştirdi, öyle ki, cahiliye döneminde kalan geçmişlerine soğuk ve çekingen gözlerle bakıyor, hayatlarının bu döneminden kendilerini tamamen kopmuş, onunla hiçbir ilişkileri kalmamış sayıyorlardı, artık ne o dönem onlardandı ve ne onların o dönemle uzaktan yakından ilişkileri olabilirdi, artık o dönem dokunmaktan kaçındıkları bir pislik, bir kirlilik sembolü idi. Müslümanların bu dönemini dikkatle izleyen bir araştırmacı, bu şaşırtıcı inanç sisteminin o vicdanlarda meydana getirdiği etkinin ne kadar güçlü olduğunu mutlaka görecek, onların hayat ile ilgili görüşlerinin tamamen değiştiğini somut biçimde algılayacaktır. Öyle ki, sanki Peygamberimiz, salat ve selam üzerine olsun, bu vicdanları eliyle tutup kaldırarak son derece kuvvetli biçimde silkelemiş ve bu silkeleme son da üzerlerinde çöreklenen bütün kir ve pasları dışarıya dökmüş ve hücrelerinin bileşimini yeniden düzenlemişti, tıpkı elektrik akımının, etkilediği cismin elementlerini eski yerlerinden oynatarak yeni bir bileşim düzenine sokması olayı gibi. İşte İslam budur, yani cahiliye ile ilgili her şeyden tamamen sıyrılmak, cahiliye döneminin bütün düşünce, gelenek ve uygulamalarından titizlikle çekinmek, cahiliye döneminden vicdanların tanışık oldukları bütün duygulardan ve davranışlardan sürekli biçimde kaçınmak, böylece kalbin yeni zihniyete bütün gerekleri ile sımsıkı sarılmasını sağlamak. Müslüman cemaatin vicdanlarında bu süreç tamamlanıp amacına ulaşınca, İslam sakıncasız gördüğü için yaşatmak istediği bazı eski gelenekleri diğerlerinden ayrıştırmaya geçti, fakat bu geleneği veya kültür unsurunu eski cahiliye kökünden kopardıktan, onu o ortamdan iyice izale ettikten sonra İslam kulpuna bağlıyor. Böylece bu geleneği, bu kültür unsurunu bir Müslüman uygularken ona, cahiliye döneminde yapılıyor diye değil, kökü İslam'a dayalı yeni bir İslam geleneği veya kültür unsuru olarak uyguluyor, benimsiyordu. Burada radikal eğitim metodunun pratik bir örneği ile karşı karşıyayız, çünkü yukarıda okuduğumuz ayet, Safa ile Merve'nin Allah'a ibadet sembolleri arasında yer aldıklarını belirleyerek söze giriyor. Hiç şüphesiz, Safa ile Merve Allah'a ibadet sembollerindendir. Buna göre, bu iki tepe arasında tavaf yapan bir ziyaretçi, yüce Allah'a ibadet etme anlamı taşıyan bir hareket yapmış, bu iki tepe arasındaki tavaf ile Allah'a yönelmiş oluyor, bu yeni tavaf ile cahiliye döneminden miras kalan eski tavaf arasındaki ilişki kesinlikle kopmuştur, artık bu işlem, Esaf ve Neyl adlı putlara ya da diğer cahiliye dönemi putlarına değil, yüce Allah'a yöneliktir. Bu yüzden herhangi bir sakıncası, günahı yoktur, davranış, artık o eski davranıştan başka bir davranış, yöneliş, o yönelişten tamamen farklı bir yöneliştir. Buna göre kim Hek ve Umre amacı ile Kâbe'yi ziyaret ederse bu iki tepeyi tavaf etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Nitekim İslam daha önce Araplar arasında hek hareketlerinin büyük bir çoğunluğunu onayladı. Bu hareketlerin sadece putlara ve asılsız bir takım cahiliye saplantılarına ilişkin olanlarını reddetti ve onayladığı hek hareketlerini de Yüce Allah tarafından vaktiyle Hazreti İbrahim'e selam üzerine olsun öğretilmiş ibadet amaçlı davranışlar oldukları gerçeğinden hareket ederek yeni İslam düşüncesine bağladı. Bu surenin bakışı içinde, yeri gelince Hek farizasından söz ederken bu mesele ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Umre'ye gelince onun hareketleri de Hacc'ınki gibidir, yalnız bu ziyarette Arafat'ta vakfeye durma şartı olmadığı gibi, zaman bakımında Hek mevsimi ile sınırlı değildir, Safa ile Merve arasındaki tavaf ise Hacc'ın da Umre'nin de yapılması gerekli hareketleri şehri, arasındadır. Bu ayet gönüllü olarak mutlak anlamda hayır işlemeye övgü yönelterek sona eriyor. Kim gönüllü olarak bir hayır işlerse, bilsin ki, Allah karşılığını verir, ona müteşekkirdir ve yaptığını bilir. Bu ifade ile bu tavafın hayırlı bir iş olduğuna işaret edilerek vicdanları rahatsız eden bütün çekingenlikler gideriliyor. Böylece kalpler rahatlatılıyor, Yüce Allah'ın bu tavafı hayırlı bir iş saydığına ve karşılığında mükafat vereceğine dair gönüllere güvence aşılanıyor, son olarak Yüce Allah'ın kalplerin içerdiği niyetleri ve duyguları iyi bildiği vurgulanıyor. Bu ayetin sonunda yer alan, hiç şüphesiz, Allah ona karşı müteşekkirdir, ifadesi üzerinde bir an durup düşünmemiz gerekir, ifade aslında, Allah o iyilikten hoşnut olur ve onu sevapla ödüllendirir, anlamına gelir, fakat, müteşekkir olur, deyimi bu somut anlamın üzerine Meltem rüzgarlarının ılık soluğunu, eksiksiz ilahi hoşnutluğun serinletici müjdesini üfler, öyle ki, bu ilahi hoşnutluk, sanki kulların Rabbin gelen bir şükür, bir teşekkürmüş gibi bir sezgiye varıyoruz. İfade bu olağanüstü tatlılığı ile insana, kulun Rabbine karşı takınmakla görevli olduğu nezaketi düşündürüyor. Öyle ya, madem ki Allah, hayır işleyen kuluna, şükrediyor, Teşekkür ediyor, kul, Rabbine olan şükür ve hamd borcunu ödemek için ne yapmalıdır? İşte Kur'an üslubunun bu meltemi, bütün serinliği, yumuşaklığı ve güzelliği ile elle dokunulabilecek nitelikte somuttur. Okuduğumuz ayetlerde Safa ile Merve'nin tavaf edilmelerinin meşruluğu, sakıncasızlığı açıklandıktan sonra Yüce Allah'ın indirmiş olduğu belgeleri ve hidayeti gizli tutanlara hücum ediliyor. Bunlar, bu surenin başından beri olumsuz tutumlarından uzun uzun söz edilmiş olan Yahudilerdir. Burada Yahudilere tekrar hücum edilirken, aslında biz Müslümanlara şu mesaj gönderiliyor. Ey müminler, dikkatli olun! Kıblenin Kabe'ye döndürülmesi ve Hek ibadetinde bu yerin ziyaret edilmesi farz kılındığında nasıl sizin zihinlerinizi bulandırıp düşmanlık kampanyası açmışlarsa, aynı kampanya bu olayla beraber yine gündeme gelecektir, okuyalım. 159 indirdiğimiz belgeleri, biz onları kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. 160- Yalnız tevbe edenler, ıslah olanlar ve gerçeği ortaya koyanlar müstesna, onları ben bağışlarım, zira ben tevbeleri kabul ederim ve merhametliyim. 161- Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüş olanlara gelince Allah'ın, meleklerin ve insanların ortak laneti onların üzerinedir. 162 bunlar, sürekli lanetlenmiş olarak, orada ebediyen kalırlar, ne azapları hafifletilir ve ne de kendilerine mühlet verilir. Yahudiler ile Hristiyanlar, Peygamberimizin peygamberliğinin ne kadar gerçek olduğunu ve insanlara tebliğ ettiği emirlerin ne kadar doğru olduğunu ellerindeki kutsal kitabın verdiği bilgilere dayanarak kesinlikle biliyorlardı, fakat böyle olmasına rağmen Yüce Allah'ın kutsal kitaplarında kendilerine açıklamış olduğu gerçekleri gizli tutuyorlardı, gerek onlar ve gerekse tarihin herhangi bir dönemindeki benzerleri, Yüce Allah tarafından indirilen gerçeği, çeşitli sebeplerin dürtüsü ile, gizli tutarlar, insanlar böylelerine çeşitli dönemlerde ve çeşitli yerlerde rastlıyorlar, bunların ortak tutumu şöyle özetlenebilir, bunlar bile bile hakkı, gerçeği söylemezler, gerçeği anlatan sözleri, belgeleri, kesinliklerinden emin olmalarına rağmen saklı tutarlar, yüce Allah'ın kitabında yer alan kimi ayetlerden uzak dururlar, onları gün yüzüne çıkarmazlar, tersine onları sessizce geçiştirirler, dikkatlerden saklarlar. Bunu söz konusu ayetlerin içerdiği gerçekleri saptırmak, onu insanların kulaklarından ve diğer duyu organlarının algısından gizlemek için yaparlar. Bu tutumlarının ardında mutlaka dünyalarına dönük bir menfaat yatar. Bu tutumu biz birçok durumlarda ve bu dinin birçok gerçekleriyle ilgili olarak sık sık görüyoruz. İşte Onlara hem Allah ve hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Onlar sanki bir lanet çukuruna dönüşmüş gibidirler, her yerden üzerine lanet yağan, lanet akan bir çukur olmuşlardır. Yüce Allah'ın lanetinden sonra, lanet edebilen herkes bu çukurun üzerine üşüşmüştür sanki, lanet, sözlük anlamı ile, birini öfke içinde kovmak, paylayarak yanından uzaklaştırmak demektir, buna göre bu kimselere, onları rahmetinden kovma anlamında lanet eder, aynı zamanda bütün lanet edebilenler de onları her yerden kovarlar, böylece onlar hem Yüce Allah tarafından ve hem de onun kulları tarafından her yerden kovulmaktadırlar, ama şunu da unutmamak gerekir.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 Kur'an-ı Kerim, bunların yüzüne bu aydınlık pencereyi, yani tevbe penceresini açarak yüreklerine umut meltemi estiriyor ve kalplerini ışık kaynağına yönlendiriyor. Demek oluyor ki, Yüce Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, O'nun bağışlayıcılığını hesaptan çıkarmak yok. İsteyen, iyi niyetli olarak bu güvenli limana sığınabilir. Tevbenin samimiliğinin göstergesi ise, yanlış davranışı düzeltmek, açık yüreklilikle konuşmayı benimsemek, gerçeği açıklamak, itiraf etmek ve bu gerçeğin gerektirdiğini yapmaktır. Bundan sonra Yüce Allah'ın rahmetinden ve yapılmış tevbeyi kabul edeceğinden emin olmak gerekir. Çünkü o, bize, zira ben tevbeleri kabul ederim ve merhametliyim buyuruyor ve o söz söyleyenlerin en doğru söyleyenidir. Bu tutumlarında ısrar ederek tevbe etmeyenlere ve böylece ellerindeki fırsatı kaçıranlara, kendilerine tanınan mühleti harcayanlara gelince bu kimseler yüce Allah'ın daha önce ayrıntılı olarak vurgulayarak ve fazlası ile anlatarak vermiş olduğu kara haberli akıbetle karşılaşacaklardır. Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüş olanlara gelince, Allah'ın, meleklerin ve insanların ortak laneti onların üzerinedir. Çünkü bu kimseler yüzlerine açılan kapıyı kendi elleriyle kapatmışlar, önlerine çıkan fırsatı kaçırmışlar, kendilerine tanınan mühleti harcamışlar, gerçeği saklamayı, kafirliği ve sapıklığı ısrarla sürdürmüşlerdir. Bu yüzden, Allah'ın meleklerin ve insanların ortak laneti onların üzerinedir. Bu, insanı çepeçevre kuşatma altına alan bir lanettir. Ne kurtuluşu var ve ne de sığınılacak şefkatli bir kucak. Kur'an-ı Kerim, bu çepeçevre kuşatıcı lanet dışında, onlar için başka bir azaptan söz etmiyor, bunun yerine, bu azabın hafifletilmeyecek, ertelenmeyecek ve mühlet verilmeyecek bir azap olduğunu vurguluyor. Hiç kuşkusuz bu azap, diğer bütün azap türlerinden daha ağır bir azaptır, kovma, uzaklaştırma, reddetme ve horlama azabı, bu azaba çarpılanlar, kendilerini acıyacak hiçbir şefkatli kucak, hiçbir boşgörülü bakış ve hiçbir avutucu söz söyleyen dil bulamazlar, onlar hem yüce Allah katından, hem insanlar tarafından, yeryüzünde de yüce ruhlar aleminde de lanetlenmişler, kovulmuşlar, dışlanmışlardır, işte acı ve onur kırıcı azap budur. Ayetlerin bundan sonra okuyacağımız bölümünde imana dayalı düşünce, bu düşüncenin en önemli temeli olan tevhid ilkesine oturtuluyor ve bu gerçeği tartışma götürmez bir kesinlikle belgeleyen bazı evrensel tablolar göz önüne seriliyor, arkasından, başka bir takım şeyleri Allah'a ortak koşanlar kınanıyor ve ahirette çekecekleri azabı gördüklerinde takınacakları perişan tutum sergileniyor, böyleleri o zaman bir Birbirleriyle ile ilişkilerini kesecekler, fakat bu ilişki kesimi kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak, pişmanlık ve hayıflanma duygularını dindiremeyecek ve kendilerini cehennem ateşinden kurtaramayacaktır, devam ediyoruz. 163 ilahınız tek bir ilahtır, ondan başka ilah yoktur, o, Rahman ve Rahim'dir. 164 hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbirini kovalamasında, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen vapurlarda, Allah'ın gökten su indirip onun aracılığı ile ölü yeri dirilterek üzerine her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir topluluk için birçok ayetler, deliller vardır. 165 insanlar arasında Allah'a çeşitli eşler koşanlar ve bu koştukları eşleri Allah'ı sever gibi sevenler vardır. Oysa müminler en çok Allah'ı severler, zulmedenler, azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'ta olduğunu ve Allah'ın azabının ağır olduğunu anlayacaklarını keşke şimdiden bilselerdi. 166 işte uyulanlar, liderler, kendilerine uyanlardan uzaklaşıverdiler, azabı gördüler ve aralarındaki bütün bağlar kesildi. 167 uyanlar o zaman, keşke bir daha dünyaya geri dönebilseydik de şimdi onlar bizden nasıl uzaklaştılar ise biz de onlardan öyle uzak dursaydık derler, böylece Allah onlara bütün yaptıklarını hayıflanmalar biçiminde gösterir, onlar cehennemden çıkamayacaklardır. Allah'ın birliği ilkesi, imana dayalı düşüncenin üzerine oturduğu büyük kaidedir. Hiçbir zaman Allah'ın, c, c, varlığı inancı hakkında tartışma olmamıştır. Allah'ın zatı, sıfatları ve yaratıklar ile arasındaki ilişkiler üzerinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Fakat bu görüşleri savunanlar Allah'ın varlığını reddetmiyorlar. İnsan fıtratı bu gerçeği, yani Allah'ın varlığı gerçeğini hiçbir zaman unut değildir. Yalnız şu son zamanlarda hayatın özünden ve fıtratın kaynağından kopuk ateist bir grup türedi, bu türediler Allah'ın varlığını kökünden inkar ediyor, fakat bunlar, kural dışı meydana çıkmış bir yaratık türüdür, varlık bütününe bağlanan bir kökü yoktur, bu yüzden eninde sonunda yok olmaya, varlık bütününden ayıklanıp atılmaya kesinlikle mahkumdur, bu varlık bütününün ne yapısı ve ne de fıtri karakteristiği söz özünü ettiğimiz köksüz yaratıkların varlıklarına asla katlanamaz. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın birliği ilkesinden söz etmeye sık sık başvurur, çünkü bu ilke, düşünceyi rayına oturtucu kaçınılmaz bir düzeltme uyarıcısı, bu düşünceye dayanaklık eden temel kaidedir, arkadan gelecek olan ve söz konusu doğru düşünceden kaynaklanmış olan ahlaki ve sosyal kurallar da bu ilkenin oluşturacağı tabana oturacaklardır, varlık bütününün ilahının tek olduğu düşüncesinde yani, tekrarlayalım. İlahınız tek ilahtır, ondan başka ilah yoktur, o Rahman ve Rahim'dir. Kur'an-ı Kerim'in değişik pekiştirme üslupları ile son derece ağırlık vererek vurguladığı Allah'ın birliği ilkesinden, insanların kulluk ve ibadet sunacakları mabut birliği, insanların ahlak ve davranış kurallarını dayandıracakları merci birliği, insanların hukuk sistemlerinin ve kanunlarının özlerini dayandıracakları kaynak birliği ve insanların her alandaki yaşama biçimlerini yönlendirecek sosyal düzen birliği doğar. Kur'an-ı Kerim burada, yani Müslüman ümmeti yeryüzünde üstleneceği son derece önemli rolü omuzlamaya hazırlamayı amaçladığı bu noktada, Mekke döneminde inen ayetlerde sık sık tekrarladığı bu gerçeği bir kere daha hatırlatıyor, Kur'an-ı Kerim sürekli biçimde bu gerçeğin köklerini derinleştirmeye, duyu organlarının ve aklın bütün faaliyetlerini, hayatın ve varlık aleminin bütün kesimlerini kapsamına alacak derecede onun etki alanını genişletmek Istiyor. Bu gerçeği burada bir kez daha hatırlatıyor ki, diğer hukuki düzenlemeleri ve yükümlülükleri bu esasa dayandırsın, bu ayetin sonunda Yüce Allah'ın sıfatlarının ikisini oluşturan, Rahman ve Rahim sıfatlarını hatırlatıyor, çünkü bütün hukuki düzenlemeler ve yükümlülükler onun sınırsız, köklü ve sürekli rahmetinden kaynaklanır. İçinde yaşadığımız şu evren bütünü, bütün alanlarında bu birliğin ve bu rahmetin somut belgelerini seslendirmekte, şahitliğini yapmaktadır, tekrar okuyalım. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbirini kovalamasında, insanlara yararlı şeyler ile denizde süzülen gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onun aracılığı ile ölü toprağı dirilterek yüzeyine her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir topluluk için birçok ayetler, deliller vardır. Bu ayette kullanılan, duyu organlarını ve duyguları uyarma yöntemi, gözü ve kalbi, şu kainatın acayipliklerine, şaşırtıcı niteliklerini açmaya elverişlidir. O acayiplikler ki, onlarla uzun süre bir arada oluşumuzun getirdiği ülfet ve kanıksama duygusu, taşıdıkları orijinallikleri, olağanüstülükleri, kalbe ve duyu organlarına dönük mesajlarını fark etmez olmamıza yol açmakta, onları normal şeyler saymamakta sebep olmaktadır. Oysa okuduğumuz ayet, bu evreni, bizleri onu ilk kez görüyormuşuz gibi açık bir göz, keskin duyu organları ve diri bir kalp ile gözlemeye çağırıyor. Bu ardarda sıralanan tablolarda nice acayiplikler ve nice şaşırtıcı orijinallikler vardır. Gözler bunları ilk gördüklerinde kim bilir nasıl fal taşı gibi açılmış, kalpler bunları ilk fark ettiklerinde kim bilir nasıl heyecandan titremiş. Sonra zamanla edinilen kanıksama duygusu ve alışkanlık, bu şaşırtıcı cümbüş karşısında duyduğumuz ilk sürpriz sarsıntısını, ilk baskın dehşetini, ilk bakışın ürküntüsünü nasıl bizden alıp götürmüştür? Şu gökler ile yer, şu korkunç mesafeler, şu iri gezegenler, şu büyüleyici ufuklar ve şu meçhul alemler, uzay denen şu baş döndürücü boşluk içinde bu gezegenlerin hareketleri ve dönüşleri sırasında beliren şu duyarlı uyum, insana şöyle bir göz kırpıp sonra kaybolarak bilinmezliğin koynuna giren şu bin bir sırlar, şu gökler, şu yer, hatta insan bunların uzaklıkları, hacimleri ve bin bir gizli sırları hakkı hiçbir şey bilmese bile ne müthiş, Yüce Allah bu sırların bazılarını, ancak insanların idraki gelişince ve bilimsel araştırmalar yeterli düzeye varınca kullarını açmaktadır. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi, aydınlığın ve karanlığın kovalamacası, ışımaların ve kararmaların birbirini izlemesi, şu tan yeri ağarması ve şu güneşin batışı, bunlar nice duyguları sarsmış, nice kalpleri heyecanla titretmiş ve nice zaman en acayip şeyler olarak algılanmıştır. Fakat bu olaylar tekrar tekrar yaşandıkça insan onlar karşısındaki ilk heyecanını ve coşkusunu yitirmiş, geride bırakmış fakat mümin kalp hariç, o bu tabloları her defasında yeni bir yaklaşımla algılamakta, bunlar kendisine her zaman Yüce Allah'ın gücünü hatırlatmakta, her defasında onları yeni bir yaratılış cilvesini görmenin coşkusu ile karşılamaktadır. İnsanlara yararlı şeyler taşıyan vapurların denizin engin sularında süzülmelerine gelince, bu görüntüden edindiğim derin hikmeti, algılayabildiğim kadarı ile yansıtmaya çalışayım. Okyanusun uçsuz bucaksızlığı ortasında bir nokta gibi kalan gemi, bizi yüklenmiş götürüyor. Çevremizde birbirinin sırtına binen sonsuz dalgalar ile engin ve katışıksız bir mavilik hakim, oraya buraya dağılmış birçok gemi yüzerek yol alıyor. Allah'ın kudretinden, gözetiminden ve O'nun tarafından düzenlenmiş olan bir evrensel kanundan başka bir şey değil gördüklerim, sözünü ettiğimiz küçücük noktayı, vapuru, o dağ gibi dalgaların sırtında o korkunç boşlukta taşıtan güç işte o güçtür. Şimdi de, Allah'ın gökten su indirip onun aracılığı ile ölü toprağı dirilterek yüzeyine her çeşit canlı türünü yaymasını, rüzgarları ve gök ile yer arasında emre hazır duran bulutları yönlendirmesini ele alalım. Bu sayılanların tümü öyle çarpıcı tablolardır ki, eğer insan onları, Kur'an'ın telkin ettiği gibi, açık bir göz ve bilinçli bir kalple yeniden düşünse, göreceği kudret ve rahmet karşısında vücudu zangır zangır titrer, suyun cömertliği ile kucaklaşan yerden, toprak parçasından fışkıran şu hayat, şu mahiyeti meçhul, fark edilmez biçimde kımıldayıp bir süre sonra güçlü varlığını açıkça belirtici bir eda ile ortaya çıkan, latif cevherli hayat, bu hayat nereden geldi, o, tanenin içinde ve çekirdekte saklı idi, fakat taneye ve çekirdeğe nereden geldi, onun kaynağı, ama ilk kaynağı nedir, iyi bilelim ki, insan fıtratını yoğun ve ısrarlı baskısı altında tutan bu soru ile karşılaşmaktan kaçınmanın hiçbir yararı yoktur. Allah'ın varlığını inkar edenler, ateistler, uzun yıllar boyunca, ölülere hayat verebilen bir yaratıcının varlığını onaylamaktan, itiraf etmekten başka hiçbir cevabı olmayan bu soruyu göz ardı etmeye kalkıştılar, uzun zaman insanları, haşa yüce Allah'ın varlığına ihtiyaç olmaksızın, hayat yaratma yolunda oldukları kuruntusu ile oyalamaya çalıştılar, fakat sonunda hem de Allahsız, koyu kafirliğin egemen olduğu bir ülkede bu sonuçsuz inada son vererek hoşlarına gitmeyen gerçeği yani hayat yaratmanın imkansız olduğu realitesini itiraf etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Şimdilerde bu gerçeği itiraf eden kişi, kafir Rusya'nın en tanınmış biyoloji bilginidir. Tekamül Nazariyesi'nin savunucusu olan Darwin de yıllarca önce bu soru karşısında bocalamış, hiçbir söz söyleyememişti. Sonra, sürekli yön değiştirerek oradan oraya doğru esen şu rüzgârlara, gökle yer arasında emre amade bekleyen, havanın taşıdığı ve yüce Allah'ın şu varlık bütününe sunmuş olduğu evrensel kanunlara boyun eğen şu bulutlara ne demeli, hiç şüphesiz, rüzgârların esme sebepleri ve bulutların oluşumu hakkında ileri sürülen teorilerden birinin söylediklerini papağan gibi tekrarlamak, bu konuda yeterli bir cevap değildir. Çünkü buradaki en derin sır, söz konusu sebeplerin altında yatan sırdır, evrenin, hayatın doğup gelişmesine, rüzgarlar, bulutlar, yağmur ve toprak gibi hayatın gelişimini sağlayıcı sebeplerin bir araya gelmesine elverişli bir karakterde, bir yapıda, bir nitelikte yaratılmış olmasının sırrı yani, uzmanların, binlercesini sayabilecekleri ve bir tanesinin bile yokluğu halinde hayatın doğmasının ya da bildiğimiz gelişim sürecini izlemesinin imkansız hale geleceği şu uyuşumların, şu hassas koordinasyonların sırrı, işin içinde bir amacın, bir iradenin, aynı zamanda bir karar birliğinin, bir tasarlama rahmetinin olduğunu sezdiren, hatta haykıran ince bir önceden tasarlayıcılık sırrı. İşte bu tablolarda, düşünen bir topluluk için birçok ayetler, deliller vardır. Evet, eğer insan kanıksamışlığın ve umursamazlığın yol açtığı aptallığı aklından atarak bu evrensel tablolara sürekli yenilenen bir algı, araştırıcı bir göz ve iman nuru ile aydınlanmış bir kalp ile yaklaşabilse, bu kaynatta oraya başka bir alemden yeni inmiş öncü bir uzay adamı merakı ile gezinse, her parıltı gözüne ilişir, her ses kulağına gelir, her hareket dikkatini çeker ve sürekli biçimde gözlerin Kalplerin ve duyguların önünde akıp duran bu acayiplikler, bu olağanüstü oluşumlar benliğini zangır zangır titretir. İşte imanın yaptığı budur, iman, dışa açılmadır, keskin duyarlılıktır, iman, güzeli, uyumluluğu ve mükemmelliği takdir etmedir, iman, kainatı yenilenmiş bir bakışla görmek, güzelliği taze bir idrak ile algılamak ve yeryüzünde geceler ve gündüzler boyunca Yüce Allah'ın yaratıcılık sanatı ile düzenlenmiş bir şenliğin içinde yaşamaktır. Bununla birlikte, dünyamızda etrafa bakmayanlar, düşünmeyenler ve bu tutumlarının sonucu olarak Varlıklar Projesi'nin ve kainatta geçerli olan şaşırtıcı Evrensel Kanunlar Birliği'nin telkin ettiği tevhid ilkesinden, tek ilah prensibinden sapmış olan birçok insan vardır. İnsanlar arasında Allah'a eş koşanlar ve bu eş koştukları şeyleri Allah'ı sever gibi sevenler vardır. Evet, insanlar arasında Allah'a eş, ortak koşanlar vardır. Bu ayetin, seslendiği insanların yaşadıkları dönemlerde söz konusu eşler ve ortaklar çeşitli taşlar, ağaçlar, yıldızlar, gezegenler ya da melekler ve şeytanlar olarak ortaya çıkmışlardı. Bu eşler ve ortaklar, bütün cahiliye dönemlerinde ya bir takım cansız nesneler ya putlaştırılmış şahıslar ya ideolojiler ya da nazariyeler kılığında belirir. Bunlar eğer yüce Allah'ın adı ile yan yana anılır ve insan bunları kalbindeki Allah sevgisine ortak ederse, tümü ile gizli veya açık birer şirktir. Peki, ya eğer kişi Allah sevgisini kalbinden iyice silerek, sırf Allah'a yöneltilmesi gereken bu sevgiyi tamamen sözü edilen eş ve ortakların tekeline verirse o zaman durum nice olur? Müminlere gelince onlar hiçbir şeyi yüce Allah'ı sevdikleri kadar sevmezler, ne kendilerini ne başkalarını, ne bir takım putlaştırılmış şahısları ne bazı nazariyelerin, ne kimi ideolojileri ve ne de insanların peşinde koştukları yeryüzü kaynaklı herhangi bir değerli varlığı. Oysa müminler en çok Allah'ı severler. En çok Allah'ı sevmek, her türlü ölçünün ve her türlü sınırlamanın dışında ve üstündeki mutlak bir sevgi, başkalarının Allah dışındaki şeylere yönelttikleri bütün sevgilerden daha büyük bir sevgi. Buradaki, sevgi, deyimi güzel bir deyimdir, üstelik, gerçeği ifade eden yerinde bir deyimdir de, çünkü, gerçek mümin ile Allah arasındaki ilişki sevgi ilişkisidir, kalp bağı ve manevi çekim ilişkisidir, muhabbet ve yakınlık ilişkisidir, sevgi heyecanı ile bağlı, aydın ve aşk dolu bir vicdanın ilişkisi, okumaya devam edelim. Zulmedenler azabı gördükleri zaman, bütün kuvvetin Allah'ta olduğunu ve Allah'ın azabının ağır olduğunu anlayacaklarını keşke şimdiden bilselerdi. İşte uyulanlar, kendilerine uyanlardan uzaklaşıverdiler, azabı gördüler ve aralarındaki bütün bağlar kesildi. Uyanlar o zaman, keşke dünyaya bir daha dönebilseydik de şimdi onlar bizden nasıl uzaklaştılar ise biz de onlardan öyle uzak dursaydık derler.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 Allah'a bir takım ortaklar koşarak hem hakka karşı ve hem de kendilerine zulmedenler var ya eğer onlar ortağı olmayan Allah'ın huzurunda dikilecekleri güne göz atabilseler zalimleri bekleyen azabı karşılarında görecekleri günü şimdiden bakışlarının kapsamı içine alabilseler eğer bunları şimdiden görebilseler bütün kuvvetin Allah'ta olduğunu buna göre eşlerin ve ortakların varlığının söz konusu olmadığını ve Allah Allah'ın azabının ağır olduğunu görürlerdi. Bunun yanında onlar keşke ahiretteki azabı karşılarında görecek olan liderlerin kendilerine uyanlardan uzaklaşacakları, böylece liderler ile onların peşinden gidenler arasındaki bütün bağların, ilişkilerin ve iplerin kopacağı anı da keşke şimdiden görebilselerdi, o ana baba gününde, uyan olsun, lider olsun, herkes kendi derdine düşecek, sırf kendisini düşünecektir, böylece o gün aldanmış yığınların bağlandığı, bütün iktidarlar ve liderlikler düşecek, bu iktidarların sahipleri ile liderler, bağlılarını korumak bir yana, kendilerini korumaktan aciz kalacaklardır. Bunun sonucu olarak, tek Allah'ın ve tek kudretin gerçek olduğu, buna karşılık sapık liderliklerin yalancılıkları, güçsüzlükleri, Allah'ın ve onun azabının karşısında ellerinden hiçbir şey gelemeyeceği realitesi ortaya çıkacaktır, işte o zaman. Uyanlar, keşke dünyaya bir daha dönebilseydik de şimdi onlar bizden nasıl uzaklaştılar ise biz de onlardan öyle uzak dursaydık derler. Burada, sapık liderliklerin aldanmış bağlıları, efendilerine karşı kinlerini ve nefretlerini açığa vuruyorlar, ayrıca tatlı geçmişlerine, döndürülmelerini, tekrar dünyaya gönderilerek kendilerini vaktiyle aldatan, fakat şimdi azabı görünce onlarla ilişkilerini kesen, aslında zayıf ve aciz liderlere karşı bağımlılıklarından vazgeçebilmeyi özlüyorlar. Bu tablo son derece etkileyicidir, dünyadaki bağlılar ile liderler, sevenler ile sevilenler arasında, tatlı ilişkilerin birbirinden uzaklaşma, çatışma ve birbirlerine düşman kesilme ile yer değiştirmesini canlandıran bir tablo, bunun arkasından hemen acı ve yürek yakıcı yorum geliyor. Böylece, Allah onlara bütün yaptıklarını hayıflanmalar biçiminde gösteriyor, onlar cehennemden çıkamayacaklardır. Okuduğumuz ayetlerin devamında daha sonra insanlar, hayatın temiz nimetlerinden yararlanmaya, buna karşılık kirli ve iğrenç şeylerden uzak durmaya çağrılıyor, buna bağlı olarak kendilerine sürekli olarak kötü şeyler yapmayı emreden şeytana uymamaları, Allah'ın izni ve yasası olmaksızın bazı şeyleri ona rağmen helal ya da haram saymaya kalkışmamaları uyarısı yöneltiliyor, ayrıca, inanç konusunda yüce Allah'ın rehberliğine dayanmayan taklitçiliklerden ve özenmelerden kaçınmaları telkin ediliyor, son olarak da Yüce Allah'ı bir yana bırakarak bir takım düşünemez ve işitemez putlara tapanlar, bunlardan medet umanlar kınanıyor, böylece bu ayetler demetinin konusu ile bir önceki ayetler demetinin konusu ortak bir noktada buluşmuş oluyor. Ey insanlar, yeryüzünde bulunan şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin, sakın şeytana ayak uydurup onun izinden gitmeyin, çünkü o sizin açık düşmanınızdır. O size her zaman kötülük ve çirkin davranışlar yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler uydurmanızı emreder. Onlara, Yahudilere, Allah'ın indirdiklerine uyun, denilince, hayır, biz atalarımızdan gördüklerimizi uyarız, derler, peki, ya ataları hiçbir şey düşünemeyen, doğru yolu bulamamış kimseler idiyse de mi öyle yapacaklar? Kafirler, bağırmadan ve naradan başka ses işitmeyen ve sürekli, haykırana, hayvana, benzerler, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, onun için düşünemezler. Yüce Allah daha önce okuduğumuz ayetlerde kendisinin tek ilah, tek yaratıcı olduğunu ve başka şeyleri ona ortak koşanların hak ettikleri akıbete uğrayacaklarını açıkladıktan sonra, şimdi bu ayetlerde de kullarının rızkını verenin kendisi olduğunu, helal ile haramı yalnız kendisinin yasalaştıracağını belirtmeye geçiyor. Daha önce gördüğümüz gibi bu yetki, Allah'ın birliği ilkesinin bir türevi, kaçınılmaz bir sonucudur. Çünkü yaratmayı ve rızık vermeyi hangi merci yapıyorsa kanun koyup helal ile haramı belirlemeyi de o yapar, böylece yasa koyma ile inanç sistemi arasında kopmaz bir ilişki kuruluyor. Bu ayetlerde Yüce Allah bütün insanlara, yeryüzünde kendilerine rızık olarak bağışladığı maddelerin helal ve temiz olanlarından yemelerini mübah ve serbest kılıyor, daha sonra belirtilecek olan yasaklanmış yiyeceklerden kaçınmalarını buyuruyor, helal ve haram konusunda sadece ondan emir almalarını, bu meselelerin hiçbirinde şeytana uymamalarını öneriyor, çünkü şeytan onların düşmanıdır, bu yüzden onlara iyi olanı değil, düşünce ve eylem olarak kötüyü emreder, yüce Allah'ın emrine dayanmadığı halde söylediklerinin, ileri sürdüklerinin Allah'ın şeriatinin ta kendisi olduğunu kabul etmelerini önerir, mesela, tıpkı vaktiyle Yahudilerin yaptıkları ve yine bir zamanlar Kureyşli müşriklerin iddia ettikleri gibi. 168- Ey insanlar, yeryüzünde bulunan şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin, sakın şeytana ayak uydurmayın, onun izinden gitmeyin, çünkü o sizin açık düşmanınızdır. 169- O size her zaman kötülük ve çirkin davranışlar yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyi uydurmanızı emreder. Kur'an-ı Kerim'in az ileride okuyacağımız bir ayetinde tek tek sayılarak belirtilen birkaç yasak yiyecek maddesi dışındaki yeryüzünde bulunan bütün yiyeceklerden yararlanmayı serbest ve helal ilan eden bu emir, bu inanç sisteminin özgürlükçü karakterini evrensel sistemin işleyişi ve insan fıtratı ile arasındaki sıkı uyumu sembolize eder. Bunu biraz daha açmak gerekirse, yüce Allah yeryüzünde bulunan bütün madde deleri insan için yarattı ve bu yüzden de bunları ona helal kıldı. Bu yararlanma özgürlüğünü, birkaç maddeyi içeren haram listesi ile ölçü ve hakkaniyet çerçevesini aşma taşkınlığı dışında sınırlayan hiçbir kayıt yoktur. Ayette söz konusu emir, genel hatları ile serbestlik ve özgürlükten yanadır. Onun insandan istediği, hayatın temiz nimetlerinden yararlanması, fıtri istekleri zorlamadan, onları baskı altı almadan doğal bir yaşam sürdürmesidir. Bunlar da bir tek şarta bağlıdır. O şart da insanların nelerin helal ve nelerin haram olduğunu şeytanın önerilerinden değil, bu rızıkları kendilerine sunmuş olan Yüce Allah'ın buyruklarından öğrenmeleridir. Çünkü şeytan, insanların açıkça düşmanı olduğu için onlara iyi şeyler önermez, tersine onlara sadece kötülükleri, çirkin davranışları, Allah'a karşı nankörlük etmeyi, Hiçbir belgeye ve hiçbir gerçeğe dayanmaksızın Allah adına asılsız şeyler uydurmayı, ona iftira etmeyi emreder. Okumaya devam ediyoruz. 170 Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilince, "Hayır, biz atalarımızdan gördüklerimizi uyarız." derler. Peki ya onların ataları hiçbir şeyi düşünemeyen, doğru yolu bulamamış kimseler idiyse de mi öyle yapacaklar? Bu ayette kast ister İslam'a her çağrıldıklarında, kendilerine hukuk sistemlerini ve ibadet geleneklerini sadece bu ilahi kaynağa dayandırmaları gerektiği her hatırlatıldığında, bu dinin onaylamadığı cahiliye geleneklerinden kopmalarının lazım geldiği onlara her söylendiğinde bu ayette nakledilen sözü hatırlatan Müşrik. Araplar olsun, isterse atalarından kendilerine miras kalmış olan kültür birikimine bağlılıklarını sürdürmekte ısrar ederek bu yeni dinin hem bütününü ve hem de ayrıntılarını benimsemeyi inatla reddeden Yahudiler olsun, ister onlar, ister bunlar kastedilmiş olsun, bu ayet, inanç konusunda Yüce Allah'tan başkasından bir şey öğrenmeyi, bu konuda taklitçi olmayı, düşünceden ve bilinçten yoksun nakilciliği ağır bir dilleri, kınamaktadır. Peki, ya onların ataları hiçbir şeyi düşünemeyen, doğru yolu bulamamış kimseler idiyse de mi öyle yapacaklar? Eğer durum gerçekten böyleyse yine atalarından kendilerine miras kalmış olan düşüncelere ve geleneklere uymakta ısrar mı edecekler, bu ne biçim bir katılık, ne biçim bir taklitçiliktir, bu yüzden böylelerinin gözleri önüne, bu kör taklitçiliğe ve katılığa yaraşan alaycı ve komik bir tablo getiriliyor, kendisine söylenenlerden hiçbir şey anlayamayan, çobanın bağırarak söylediklerini sadece anlam ve içerikten yoksun, bir ses dalgalanması, bir gürültü olarak algılayabilen, bayıra salınmış bir hayvanın tablosu, dahası var, bu kimseler söz konusu hayvandan bile daha aşağı düzeydedirler, çünkü bu hayvan görebiliyor, işitebiliyor ve ses verebiliyor, oysa bu kimseler sağır, dilsiz ve kördürler. 171 küfredenlerin misali, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan, haykırıp duranınki gibidir, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, düşünemezler. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, her ne kadar kulakları, dilleri ve gözleri olsa da, bu Kur'an'dan istifade edip, hidayete ermedikten sonra onlar sağırdırlar, kördürler, dilsizdirler, hilkatinin sebebi olan vazifeleri yerine getirmeyen kötürümleşmiş uzuvlar gibidirler, sanki ne gözleri, ne dilleri, ne de kulakları var. 172 ay müminler size verdiğimiz rızıkların tertemiz helal olanlarından yiyin ve eğer gerçekten sırf Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin 173 Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini kesinlikle haram kıldı, fakat darda kalana, başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere bu etlerden yemek günah değildir, hiç şüphesiz Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. 174 Allah'ın indirdiği kitapta bulunan bir şeyi gizleyerek onu birkaç para karşılığında satanlar var ya, onlar karınlarını ateşten başka bir şey indirmiyorlar, Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve kendilerini günahlardan arındırmaz, onları acı bir azap beklemektedir. 175- Onlar hidayet karşılığında sapıklığı, mağfiret karşılığında azabı satın alanlardır, onlar cehennem ateşine karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. 176- Bu azabın sebebi şudur, Allah, kitabı hak içerikli olarak indirdi ve bu kitap üzerinde görüş ayrılığına düşenler gerçekten derin bir anlaşmazlık, uyuşmazlık içindedirler. Helal ve haram yiyecekler. Yüce Allah burada müminlere, kendisi ile onlar arasında ilişki kuran sıfatları, müminlikleri ile seslenmekte, böylece onlara yasalarının kaynağı olarak sadece kendisini bilmelerini, neyin helal ve neyin haram olduğunu sırf ondan öğrenmelerini dolaylı biçimde telkin etmekte, tek rızık verici sıfatı ile kendilerine bağışlamış olduğu rızıkları hatırlatmakta, bu rızıkların temiz olanlarından yararlanmalarını yaklaşık serbest tuttuğunu belirtmekte, böylece hiçbir temiz şeyi onlara yasaklamadığını, eğer onlara herhangi bir maddeyi yasakladı ise bunu onları bu maddenin yararından mahrum etmek ya da baskı altında tutmak istediği için değil, söz konusu madde temiz olmadığı için yaptığını, çünkü başlangıçta rızıkları yararlarına sunanın kendisi olduğunu dolaylı yoldan anlatmakta, eğer Allah'a ortak koşmaksızın sırf ona kulluk etmeyi Allah'a şükretmeleri gerektiğini telkin etmekte, böylece de şükretmenin kullara yüce Allah'ın rızasını kazandırıcı bir ibadet olduğunu ima etmektedir. Bütün bu anlamlar, az kelimeli tek bir ayete sığdırılmıştır. Okuyalım. Ey müminler, size vermiş olduğumuz rızıkların tertemiz helal olanlarından yiyin ve eğer gerçekten sırf Allah'a kulluk ediyorsanız, ona şükredin. Bundan sonraki ayette müminlere haram yiyeceklerin neler olduğu tek tek sayılarak ve ayete başlarken inema sadece ancak sınırlama edatı kullanılarak açıklanıyor. Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına boğazlanan hayvanın etini kesinlikle haram kıldı. Sağlıklı her insan organizması ölü hayvan etinden tiksinir, Kandan da öyle, üstelik Kur'an-ı Kerim'in ve daha önce Tevrat'ın Yüce Allah'ın onayı ile bu maddeleri yasaklamasından yüzyıllarca sonra, tıp bilimi, ölü hayvan eti ile kanda çeşitli mikroplar ve başka bir takım sağlığa zararlı maddeler bulunduğunu tespit etmiştir. Bu durumda acaba modern tıp bilimi bu iki maddenin sağlığa zararlı yönlerini tümü ile tespit edebilmiş midir, yoksa bu ilahi yasağın henüz insanlar tarafından keşfedilmemiş daha başka sebepleri var mıdır bunu bilmiyoruz domuza gelince bu hayvanın etini yemenin haram oluşunu günümüzde bazı kimseler tartışma konusu yapıyorlar Temiz, bozulmamış her insan aslında domuzdan nefret eder, Yüce Allah onun etini uzun yüzyıllar önce haram kıldı. Oysa insanların bilimi ancak çok kısa bir süre önce bu hayvanın etinde, kanında ve bağırsaklarında sağlık açısından çok tehlikeli kurtçukların, şerit biçiminde kurtçuklar ile bunların bir torba içinde saklanmış yumurtacıklarının bulunduğunu ortaya koydu. Simdi'de bazıları diyor ki, modern pişirme ve kızartma araçları çok gelişti, bu yüzden söz konusu kurtçuklar ile onların yumurtacıkları artık tehlike kaynağı olmaktan çıktı, çünkü bu araçların sağladığı yüksek dereceli ısı sayesinde bu kurtçuklar ile yumurtacıklarının yok edilmesi garantiye bağlandı. Fakat böyle diyenler şunu unutuyorlar, onların bilimlerinin bu hayvanın bir tek zararını keşfedebilmesi için uzun yüzyıllar geçmesi gerekti. Buna göre domuz etinde henüz bilim tarafından keşfedilmemiş başka bir zararlının bulunmadığını kim garanti edebilir? Acaba bu konuda insanların bilimini yüzlerce yıl gerilerde bırakan İslam şeriatı, kendisine güvenmemizi, son sözü, her şeyi iyi bilen ve her emri yerinde olan Allah'a dayanan bu kaynağı bırakarak haram dediğini haram, helal elediğini helal bilmemizi hak etmiş değil mi? Yüce Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanların etlerinin haram oluşu ise bu etlerin sağlığa zararlı olmalarından değil, Allah'tan başkasına adanmış olmalarından ötürüdür. Yani bu etler, sağlıklı düşünce, kalp selameti, ruh temizliği, gönül ihlası ve yön birliği açılarından zararlı ve hastalıklı oldukları için yasaklandılar. Bu manevi hastalığın mikrobu, pislik kavramının geniş anlamı içinde maddi pislik, liklere ve somut mikroplara eklenmiş, onların devamı sayılmıştır, bu yasakla inanç sistemi arasında ondan önceki yasaklara göre daha sıkı bir ilişki vardır, İslam ortaksız ve tek Allah'a yönelmeyi her şeyde titizlikle ön planda tutmuştur. İşte meseleye bu açıdan bakınca, bu ayetlerde dile gelen helal ve haram hükümleri ile az önce okuduğumuz ayetlerde Yüce Allah'ın birliğinden ve rahmetinden söz edilmiş olması arasındaki ilişki meydana çıkar, sebebine gelince, bir tek Allah'ın varlığına inanmak ile herhangi bir yiyecek maddesinin helal ya da haram kılınma yetkisini veya hukuki düzenleme gerektiren diğer bütün problemlerin çözüm yetkisini sırf Allah'a tanımak arasında güçlü ve dolaysız bir bağ vardır. Bununla birlikte, İslam, zaruri durumları hesaba alarak bu durumlarda yasakları mubah kılar, serbest sayar, söz konusu sıkışık zamanlarda zaruret sınırlarını aşmamak, ölçüyü kaçırmamak şartıyla bu zaruretleri savacak, karşılayacak miktardaki haramları helal kabul eder.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 Bu hüküm genel bir ilkedir, burada bu ayette sözü geçen haramlar için geçerli olmakla birlikte mutlak olması sebebiyle başka yerlerde diğer haramları da kapsamı içine alır, buna göre, hayati tehlike taşıyan hangi zaruret ile karşılaşılırsa karşılaşılsın, bu zaruret ile karşılaşan kimsenin içine düştüğü sıkıntıyı, bu zarureti atlatacak miktarda harama girerek savması caizdir, ancak, işlenecek haramın miktarıdır zaruretin sınırını aşmamalıdır. Yalnız bu hükmün birkaç noktasında fıkıh bilginleri arasında görüş ayrılığı vardır. Bu tartışmalı noktalardan biri zaruret konuları üzerindedir. Acaba bu konularda kıyas, karşılaştırma, kuralı geçerli midir? Yoksa sadece Yüce Allah'ın kur anda belirttiği durumlar mı zaruret durumu sayılır? Ayrıca zarureti savacak miktarın ne olduğu konusu da tartışmalıdır. Acaba bu miktar, kullanılacak haramın en alt birimi midir? yoksa tam olarak yemek ya da içmek anlamına gelir mi, burada biz bu fıkhi tartışmaya girecek değiliz, Kur'an'ın ışığı altında yaptığımız bu kısa açıklama ile yetinmeyi uygun görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in helal ve haram kıldığı maddeler konusunda Yahudiler çok tartışmalar yapmışlardır, çünkü bir defa sırf Yahudiler için konmuş bazı haramlar vardı ki, bunlara başka bir surede değiniliyor, okuyalım. Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık, onlara sığır ve davarın sırt, bağırsak ve kemik yağları dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık, Enam suresi, 46. Oysa bunlar Müslümanlara mubahtı, belki de onlar kendileri için haram kılınmış olan bu et ve yağların Müslümanlara helal kılınmasını sindiremeyerek karşı çıkmışlar, bu hükmü tartışma konusu yapmışlardı, ayrıca bize ulaşan bilgilere göre yukarıdaki ayette açıklanan haramlara da karşı çıkmışlar, onları tartışma konusu yapmışlardı, oysa bu ayette yer alan haramlar Tevrat'ta onlara da haram kılınmıştı, bu tür iyi İtirazlardaki değişmez amaçları, Kur'an'ın emirlerinin doğruluğunu ve Yüce Allah tarafından vahyedilmiş olduğu realitesi hakkında zihinlerde şüphe uyandırmaktı, okumaya devam ediyoruz. Allah'ın ayetlerini G-İ-Z-L-E-Y-N-L-E-R Allah'ın indirdiği kitapta bulunan bir açıklamayı gizleyerek onu birkaç para karşılığında satanlar var ya, onlar karınlarına ateşten başka bir şey indirmiyorlar, Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve kendilerini günahlardan arındırmaz, onları acı bir azap beklemektedir, onlar hidayet karşılığında sapıklığı, mağfiret karşılığında azabı satın alanlardır, onlar cehennem ateşine karşı ne kadar da dayanıklıdırlar, sebebine gelince, Allah kitabı hakkey içerikli olarak indirdi ve bu kitap üzerinde görüş ayrılığına düşenler, gerçekten 99. Derin bir anlaşmazlık, uyuşmazlık için dedirler. Burada Yüce Allah'ın indirmiş olduğu kitapta yer alan bazı açıklamaları gizli tutma eylemine yöneltilen kınama, öncelikle Yahudiler ile Hristiyanları hedef almıştır, fakat ayetin genel karakterli hükmü, bildikleri gerçeği gizleyerek bu eylemleri karşılığında birkaç para alan bütün dinlerin bağlıları için geçerlidir, söz konusu, birkaç para ister gerçeği gizlemek karşılığında elde etmeyi umdukları şahsi bir menfaat olsun, ister gerçeği gizleme karşılığında kondukları ve eğer doğruyu söylerlerse kaybedeceklerinden korktukları çeşitli kişisel yararlar olsun, isterse dünyanın tümü olsun, fark etmez, çünkü bu adamların kaybetmiş oldukları Allah rızası ve ahiret sevabı ile karşılaştırıldığı zaman dünyanın tümü de birkaç para'dır. Kur'an-ı Kerim, bu ayetlerin konusu olan yiyecek maddeleri helal ve haram kısımları ile konusuna uyumlu olarak bunlar hakkında şöyle buyuruyor. Onlar karınlarına, midelerine, ateşten başka bir şey indirmiyorlar. Bu cümlenin gözler önüne serdiği tablo ile daha önceki ilahi cümlelerin tablosu arasında uyum vardır, adamların gerçeği gizlemenin ve yüce Allah'a iftira atmanın bedeli olarak yedikleri şey, sanki midelerine indirilmiş bir ateştir, onlar sanki aslında ateş yiyor gibidirler, bu durum ahirete varacakları zaman gerçekten öyle olacaktır, görülecek ki, orada elbiseleri de yiyecekleri de ateş olacaktır. Yüce Allah'ın ayetlerini gizli tutmuş olmalarının cezası olarak Allah onlara ilgi göstermeyecek, kendilerini horlamışlık ve aşağılanmışlık ile baş başa bırakacaktır. Kur'an'a Kerim bu ilgisizliği, horlanmayı ve aşağılanmayı şöyle dile getiriyor. Allah, kıyamet günü, onlarla konuşmaz ve kendilerini günahlardan arındırmaz. Bu ifade, söz konusu ihmal olgusunu insana somut biçimde algılatacak, idrak ettirecek canlılıktadır, onlarla ne konuşulacak, ne yüzlerine bakılacak ve ne de günahlarından arındırılıp affedileceklerdir, devam ediyoruz. Onları acı bir azap beklemektedir. İşte bir başka canlı ve doyurucu ifade daha onlar, hidayet karşılığında sapıklığı, mağfiret karşılığında azabı satın alanlardır. Burada, sanki adamların hidayeti vererek karşılığında sapıklığı, mağfireti vererek karşılığında azabı aldıkları somut bir alışveriş sahnesi ile karşı karşıyayız, ne kadar zararlı ve aldanma içeren bir alışveriş, adamların satın aldıkları, tercih ettikleri şeyler ne kadar kötü, bu benzetme aslında somut bir gerçeği ifade ediyor, sebebine gelince, hidayet, fazlasıyla bu adamların önündeydi, fakat onlar onu bırakıp sapıklığı aldılar, aynı şekilde mağfiretle kendilerine sunulmuş duruyordu, fakat onu bir yana iterek azabı aldılar, okumaya devam edelim. Onlar cehennem ateşine karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bile bile seçtikleri ve ısrarla hedef edindikleri cehennem ateşine karşı sabırları ne kadar uzun süreliymiş. Uzun süreli cehennem azabına katlanmaya hazır olmaları, ne kadar küçük düşürücü bir mizah üslubu ile alaya alınıyor. Bu ceza, işledikleri suçun alçaklığına denk düşen bir cezadır, insanlara açıkça anlatılsın, yeryüzünde uygulamaya geçirilsin, Toplumların hukuk sistemi ve sosyal düzeni olsun diye Yüce Allah tarafından indirilmiş olan kitabı, gizli tutma, saklama suçunun cezası, kim bu kitabı insanların bilgisinden gizlerse onu uygulamadan alıkoymuş olur, oysa bu kitap, uygulamaya geçirilsin diye indirilmiş bir gerçektir. Çünkü Allah, bu kitabı hakkey içerikli olarak indirdi. Kim bu kitaba uyarsa o doğru yoldadır. Gerçekle, doğru yoldan giden insanlarla, evrenin köklü yaratılışı ve kanunlar bütünü ile uyum halindedir. Fakat, bu kitap üzerinde görüş ayrılığına düşenler, gerçekten derin bir anlaşmazlık, uyuşmazlık içindedirler. Böyleleri, gerçekle uyuşmazlık halindedirler, evrenin tabi kanunlar sistemi ile uyuşmazlık halindedirler, aralarında ve kendi iç dünyalarının dengeleri ile uyuşmazlık, bağdaşmazlık halindedirler. Böyleleri, Gerçekten eskiden de öyle idiler, şimdi de öyledirler, kitapları hakkında görüş ayrılığına düşen, bu kitabı bütünüyle benimsemeyerek bölümleri arasında keyfine göre ayırımlar yapan her ümmet bu kategoriye girer, bu ayette sözü edilenlere eklenir, bu ayetin hükmü, farklı zaman dilimlerine ve değişen milletlere rağmen aynı kalarak her zaman ve her yerde gerçekleşen bir ilahi vaattir, biz onun pratik olarak doğru şu anda içinde yaşadığımız dünyada açıkça görüyoruz. Okuduğumuz bölümün son ayetinde imana dayalı doğru düşüncenin, yine imana dayalı isabetli davranış sisteminin kuralları ortaya konuluyor, ayrıca samimi Müslümanların ve gerçekten Allah'tan çekinenlerin, takvalıların niteliği belirleniyor. 177 yüzlerinizi doğu ya da batı tarafına çevirmeniz iyilik demek değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, akrabalara, yetimlere, yoksullara, yarı yolda kalanlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunanlara, kölelere, tutsaklara mallarını sevmelerine rağmen yardım edenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıklarında yapmış oldukları an aktaşmaları yerine getirenlerin zorda darda ve savaş zamanında sabredenlerin tutumudur işte doğrular sözlerinin elleri onlardır takva sahipleri de onlardır Tefsir bilginlerinin daha çok benimsedikleri görüşe göre, bu ayetin içerdiği açıklama ile kıble değişimi olayı ve bu olayla ilgili olarak koparılan uzun tartışmalar arasında sıkı bir ilişki vardır. Kıble değişimi olayının hikmeti daha önce anlatılmıştı. Şimdi bu ayette gerek bu olayın ve gerekse çeşitli ibadetlerin şekilleri ile ilgili olarak gündeme getirilmiş olan Yahudi tartışmalarının, itirazlarının ışığı altında büyük. Büyük gerçek belirleniyor, dile getirilmeye devam ediliyor, bilindiği gibi Yahudiler bu tür meseleleri sık sık tartışma konusu yapıyorlardı. Sözünü ettiğimiz ''büyük gerçek'' şudur, ne kıble yönünün değiştirilmesinden ve ne de mutlak anlamda ibadet amaçlı davranışlardan maksat, insanların yüzlerini doğuya ya da batıya, beytül mukaddes ya da Kabe tarafına çevirmek değildir, başka bir deyimle genel anlamda ''iyilik'' demek olan birin gayesi, kalpte uyandırmaları beklenen duygulardan ve pratik hayatta uygulanması gereken davranışlardan soyutlanmış, bir takım iyilik gerçekleştirmez ve hayır üretmez kuru ibadet görüntüleri değildir. Tersine iyilik, bir, bir düşünce, bir duygu, bir eylem bütünü ve bir davranış sistemidir. İyilik, gerek birey ve gerek toplum vicdanında etkisini gösteren bir düşüncedir. Bireysel ve sosyal hayatta etkisini gösteren somut bir davranıştır. Yüzleri doğuya ya da batıya çevirmek bu büyük gerçeği göz ardı ettiremez, onu umursamamanın gerekçesi sayılamaz, bu yöneliş ister bu ya da o kıbleye dönmek suretiyle olsun, ister namazda sağa ve sola selam vermek biçiminde olsun, isterse insanların yapmış oldukları diğer ibadetlerin görüntülediği davranışlar sırasında belirmiş olsun, fark etmez, tekrarlayalım. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret yününe, meleklere, kitaba, Peygamberlere inanan, akrabalara, yetimlere, yoksullara, yarı yolda kalanlara, muhtaçlara ve boyunduruk altında bulunanlara, kölelere, tutsaklara mal sevgilerine rağmen yardım edenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıklarında yapmış oldukları antlaşmaları yerine getirenlerin, zorda, darlıkta ve savaş zamanında sabredenlerin tutumudur. İşte doğrular, sözlerinin elleri onlardır takva sahipleri de onlardır. İşte, iyiliklerin tümü anlamına gelen bir, budur, acaba ayette sayılan sıfatlara Yüce Allah'ın terazisinde bu ağırlığı kazandıran değer nedir? Mesela Yüce Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanmanın değeri, önemi nedir? Yüce Allah'a inanmak, insanlığın hayatında değişik güçlere, değişik nesnelere ve değişik görüşlere kulluk etmekten kurtulup Yüce Allah'ta merkezileşen tek kulluğa yönelmenin dönüm noktasıdır. Bu tek varlığa kulluk sayesinde insan vicdanı, bütün diğer kulluklardan, bağımlılık türlerinden sıyrılarak tek ilah önünde aynı safta yer alan diğer insan vicdanları ile eşitlik düzeyine yükselir, arkasından da bütün maddi nesnelerin ve bütün Yürüyüşlerin üzerine çıkar, Allah'a inanmak, bütün bunların yanında, anarşiden düzene, şaşkınlıktan, istikamet belirliliğine, dağınıklıktan amaç birliğine geçişin de dönüm noktasıdır. Şu insanlık tek Allah'a inanıp bağlanmadıkça ortak bir amaç çerçevesinde doğru yolu bulamayacağı gibi, dışındaki varlık bütününde olan ve koordinasyonlu bir dayanışma sağlayan ilişki ve hedeflerine sağlam bir dayanak noktası bulamaz. Ahiret yününe inanmak, ceza konusunda mutlak ilahi adalete insanın, yeryüzündeki hayatının boş ve ölçüsüz bir kargaşa olmadığına ve dünyadayken öyle değilmiş gibi görünse de aslında iyiliğin karşılıksız kalmayacağına inanmaktır. Gaybe, görünmez aleme, inanmanın bir parçasını oluşturan meleklere inanmak ise, insan idraki ile hayvan idraki arasında, şu varlık bütününe ilişkin insan düşüncesi ile hayvan düşüncesi, düşüncesi arasında bir ayırım çizgisi, bir ara kesittir, İnsan duyu organlarının algı alanı dışında kalan bir alemin varlığına inanırken, duyu organlarının sınırlı algılarına bağımlı olan hayvan bu dar alanın ötesine geçemez, burada, Bakara suresinin ilk ayetlerinin tefsirine başvurulabilir. Kitaba ve peygamberlere inanmak ise bütün peygamberlik misyonlarına ve bütün peygamberlere inanmaktır ki, bu da insanlığın birliğine, bu insanın ilahının birliğine, dininin birliğine ve ilahi düzeninin ortaklığına inanmak anlamına gelir, bütün peygamberliklerin ve peygamberlerin mirasının varisi olan Müslümanın kafasında bu bilincin yerleşmesinin son derece büyük bir önemi, değeri vardır. Allah yolunda infak, akrabalara, yetimlere, yoksullara, yarı yolda kalanlara, muhtaçlara ve özgürlüklerini yitirmiş köleler ile tutsaklara yardım etmenin, sevilen ve gurur duyma vesilesi yapılan maldan, bu zümreler lehine fedakarlıkta bulunmanın önemi, değeri nedir? Bunun önemi ve değeri, mal hırsının, cimriliğinin, irade zayıflığının ve bencilliğin tutsaklığından kurtulmaktır. Elleri başkalarına yardım etmekten, vicdanları özveriden ve ruhları özgürlükten alıkoyan mal tutkusundan sıyrılmak, arınmaktır. Bu özveri, ayetteki, mal sevgisine rağmen ifadesiyle parmak basılan bir ruhi ve duygusal değerdir kazanımdır. Yani, insanın değersiz ve kötü malını değil, sevdiği malı başkalarına vermek üzere ona elini uzatarak mal tutsaklığından, maddi varlık köleliğinden kurtulması, azad olması, bu kölelik, vicdanları alçaltan ve başları öne eğdiren bir bağımlılıktır. Bu özveri, insanı ihtirastan, insanı küçük düşüren mal ihtirasından da azad eder. Bu ise, İslam'ın görüşüne ve ölçüsüne göre büyük bir insan değerdir. İslam öyle bir dindir ki, insanı dış dünyanın, sosyal çevrenin olumsuz etkilerinden kurtarmaya geçmeden önce onu kendi nefsinin kışkırtmalarından, ihtiras ve zaaflarından kurtarmaya girişir. Çünkü İslam nefislerinin kölesi olmuş kimselerin, aynı zamanda insanların da köleleri olduklarına buna karşılık kendi nefislerinin tutsaklığından kurtulmuş kimselerin, aynı zamanda toplumların başı dik, özgür, bireyleri olduğuna kesinlikle inanır. Bütün bunlardan başka, bu özveri, toplum düzeyinde de insani bir değerdir, sözünü ettiğimiz akrabaları gözetme, onlara yardım etme geleneği insan kişiliğinin saygınlığını, aile onurunu ve karşılıklı akraba bağlılığını gerçekleştiren bir davranıştır, aile, toplumun çekirdeğidir, bu yüzden ayette en başa alınarak ona özel bir ilgi gösterilmiştir. Bu özveri, yetimlere dönük yüzü ile toplumda büyükler ile küçükler arasında, güçlüler ile zayıflar arasında bir dayanışmadır. Ana-baba ilgisinden ve korumasından yoksun olan bu yavruların bu eksikliklerini karşılama, bu boşluklarını doldurma girişimidir. Böylece, başıboş kalacak ümmet çocuklarının bozulma tehlikesiyle karşı karşıya gelmelerine, çocuklarını gözetmeyen, onlara yardım eli uzatmayan toplumların felayetlerine, Meraketlerle yüz yüze gelmelerine karşı koruyucu bir önlemdir. Bu özveri, geçimlerini sağlayacak maddi imkanlardan yoksun olmalarına rağmen yüz suyu döküp hiç kimseden bir şey istemeye kalkışmayan yoksullara dönük yüzü ile, böylelerinin onurunu koruyucu, mahvolmalarını engelleyici, hiçbir ferdini ihmal etmeyen ve hiçbir üyesinin perişanlığına göz yummayan İslam toplumun geçerli olan sosyal dayanışına ve yardımlaşma ilkesini somut örneklerle kanıtlayıcı bir önlemdir. Bu özveri, malından ve ailesinden uzak düşmüş yolcuya dönük yüzü ile, sıkıntı anında, aileden, maldan ve memleketten ayrı düşüldüğü sırada böyle bir sıkıntıya düşen kimseye karşı yapılması gereken bir kurtarma görevi, aynı zamanda bütün insanlığın bir tek aile, bütün yeryüzünün ortak bir vatan olduğunu, bu ortak vatan yüzeyinde bir ailenin başka bir aile ile, bir malın başka bir mal ile, bir ilişkinin başka bir ilişki ile ve bir ikametgahın başka bir ikametgah ile ele ele verebileceğini yarı yolda kalmış bu çare size hissettirme girişimidir. Bu özveri, muhtaçlara dönük yüzü ile, onların darlıklarını giderici ve böylece kendilerini İslam'ın hoş görmediği dilencilikten alıkoyucu bir tedbirdir. İslam'a göre geçimini asgari düzeyde sağlayan ya da çalışacak bir iş bulabilen kimsenin dilenmemesi gerekir. Böyle bir kimseye dini, elindekine kanaat getirmeyi ya da çalışıp geçimini sağlayarak dilenmemeyi emreder. Sadece çalışamayanlar ve asgari ihtiyaçlarını karşı karşılayamayanlar dilenebilirler. Bu özveri, Boyunduruk altına düşmüş kimselere, tutsaklara ve kölelere, dönük yüzü ile, İslam'a karşı kılıç çekmek gibi ağır bir kabahat işlemiş olan zavallıları kölelikten azat ederek özgürlüğe kavuşturma, yeniden hür ve şahsiyetli birer insan olmalarını sağlama amacını taşır. Ayetin bu konudaki hükmü ya köleleri satın alarak azat etme yoluyla veya efendisinin kendisinden azat etme karşılığında istediği malı ona yardım olarak ver mek suretiyle gerçekleşir. Bilindiği gibi İslam, kölelerin efendilerinden azad olmayı istedikleri andan itibaren onların özgür olduklarını ilan eder ve efendilerden bu özgürlük karşılığında köleleri ile derhal bir mali anlaşma yapmalarını ister, işte o andan itibaren eski köle, ücretli bir işçi konumuna geçer, çalışarak elde ettiği kazanç hesabına yazılmaya başlanır, zekat verilebilecek kimseler arasına girer, kendisine yapılacak zekat, Dışı yardımlar, bu ayette sayılan, genel iyilikler, kapsamında sayılır, bütün bunlar kölelerin bir an önce kölelikten kurtulup özgürlüğünü geri alması amacına dönük tedbirlerdir. Namaz kılmaya gelince, acaba bu ibadetin, tüm iyilikler, anlamına gelen, bir, kavramının içindeki yeri nedir? Namaz, yüzü doğuya ya da batıya çevirme eylemini aşan bir anlam taşır, bu ibadet insanın dışıyla, içiyle, vücuduyla, aklıyla, ruhuyla bir bütün olarak Rabbine yönelme pratiğidir. Namaz, ne sırf bir vücud egzersizleri yekünü ve ne de sırf Allah'a tasavvufi bir yönelme girişimidir. İslam'a uygun namaz, bu dinin hayat ile ilgili temel düşüncesinin kısa bir özetini oluşturur. İslam, insanı, beden, akıl ve ruh kesimleri ile birleşmiş bir bütün olarak tanır, ne toplam olarak insan dediğimiz canlı varlığı oluşturan bu üç güç kaynağının, beden-ruh-akıl, faaliyetleri arasında çatışma olduğunu varsayar ve ne de ruhun özgürlüğü hesabına bedeni baskı altına almaya girişir, çünkü ruhun özgür olabilmesi için böyle bir baskı gerekli, zaruri değildir, İşte bu temel düşüncenin ışığı altında İslam. İslam, en büyük ibadet türü olan namazı bu üç insani güç kaynağının faaliyetlerini yansıtabilecek bir fırsat sayarak her üç güç kaynağını da bir arada uyum ve karşılıklı ilişki içinde yaradana yöneltir, daha açık söylemek gerekirse namazın kıyamını, ayakta durma eylemini, rükuunu ve secdesini bedenin hareketini gerçekleştirici, onun okumasını, kıraatini, okunan ayetlerin anlamını düşünme ve irdelemesini aklın faaliyetini faaliyetini yansıtıcı, bunlar yanında O'nun içerdiği, Allah'a yönelmeyi ve O'na teslim olmuşluğu ruhun faaliyetini aksettirici bir fırsat olarak kabul eder, bu faaliyet kesimlerinin her üçü de eş zamanlı olur, bu şekilde namaz kılmak, her vakit namazında ve her rekatta İslam'ın hayatta ilgili görüşünü bir bütün olarak Müslümana hatırlatır ve bu hayat görüşünü yine bir bütün olarak pratiğe yansıtır. Peki zekat vermenin bu genel iyilik kavramı içindeki yeri nedir? Zekat vermek, Yüce Allah'ın zenginlerin malı içinde fakirlerin bir hakkı olarak belirlediği İslami bir sosyal vergidir. Bunu Yüce Allah belirliyor. Çünkü söz konusu malın asıl sahibi odur ve onu belirli bir sözleşme ile fertlerin mülkiyetine vermiştir. Bu sözleşmenin şartlarından biri de zekat vermektir. Bu ayette sevilen maldan anılan kimselere mutlak anlamda yardım yapılması konusu anlatıldıktan, Sonra zekat meselesine geçiliyor. Bu da gösteriyor ki ayette anılan kesimlere mutlak anlamlı yardımda bulunmak zekatın alternatifi değildir. Zekat da bu tür mali yardımların yerini tutan bir alternatif değildir. Zekat, farz olan bir vergi, genel anlamlı maddi yardım ise gönüllü bir özveridir. Bir kavramı ile ifade ettiğimiz iyilik severlik halı ise ancak bunların her ikisinin bir araya gelmesi ile gerçek. Bunların her ikisi de İslam'ın temel dayanaklarındandır. Bu ayetin, zekatı, maddi yardım meselesinden sonra ayrı bir konu olarak anlatması, zekatın başlı başına bir farz olduğunu, gönüllü yardımın zekat yükümlülüğünü düşüremeyeceğini ve zekatın da gönüllü yardımın yerini alamayacağını belirtmek içindir. Verilen sözleri tutmanın, yapılan anlaşmalara uymanın genel anlamlı iyilik kavramı içindeki yerine gelince bu sıfat, İslam'ın son derece özen gösterdiği, karakteristik bir niteliğidir. Kur'an-ı Kerim, birçok yerinde onu tekrar eder ve onu imanın, insanlığın ve dürüst kişiliğin, ihsanın, belirtisi, göstergesi sayar, bu sıfat, Fertler, toplumlar, milletler ve devletler arası ilişkilerde güven ve emniyet havasının egemen olması için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Sözlere ve anlaşmalara bağlılık sıfatı, ilk önce Yüce Allah'a verilmiş olan sözlere bağlı kalmaya dayanır, verdikleri sözleri tutmayan, antlaşmalarına uymayan insanların toplumunda herkes endişe ve korku içinde yaşar, hiç kimse hiç kimsenin sözüne güvenmez, hiç kimse hiç kimseyi emniyet etmez ve hiç kimse hiç kimsenin vaadine inanmaz, İslam gerek dostlarına ve gerekse düşmanlarına verdiği sözleri tutma, dostları ve düşmanları ile yaptığı anlaşmalara bağlılık konusunda öyle bir titizlik düzeyine yükselmiştir ki, insanlık uzun tarihi boyunca böyle bir düzeye hiç yanaşamamış, sadece İslam'ın önderliği ve kılavuzluğu altında bu zirveye tırmanmak mümkün olabilmiştir. Acaba darlıkta, zorlukta ve savaş sırasında sabırlı olma ile genel anlamlı iyilik kavramı arasındaki ilişki nedir? Bu sıfat, her beklenmedik aksilik karşısında paniğe kapılmanın, her facia karşısında hayal kırıklığına düşmenin, her zorluk karşısında dize gelmenin önüne geçmek için vicdanların eğitilip hazırlıklı hale getirilmesi işlemidir. Bu sıfat, çöken kara bulutlar dağılıncaya, sıkıntı ortadan kalkın. Belirinceye ve Yüce Allah'ın her zorluğun arkasından gösterdiği kolaylık belirinceye kadar soğukkanlı davranmak, kendini tutmak ve direnmek demektir. Bu sıfat, Yüce Allah'tan umut kesmemek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmaktır. Bütün insanlığın önderi olmakla yeryüzünde adaleti ve huzuru gerçekleştirmekle görevlendirilen bir ümmetin yolu üzerinde karşısına çıkacağı kaçınılmaz olan meşakkatlere, sıkıntılara karşı kendini hazırlaması, darlıkta, zorlukta, savaş sırasında sabırlı olması, yokluk ve yoksulluk karşısında sabırlı olması, hastalığa ve güçsüzlüğe karşı sabırlı olması, eksiklik ve yetersizlik karşısında sabırlı olması Savaşta ve kuşatma altında sabırlı olması, kısacası her türlü musibete karşı sabırlı olması şarttır, çünkü ancak bu sayede büyük görevinin üstesinden gelebilir, kendi için belirlenmiş rolü sebat, güven, soğukkanlılık ve gönül rahatlığı içinde oynayabilir. Bu ayette bu sıfat, yani, darlıkta, zorlukta ve savaş sırasında sabretme, sıfatı diğerleri arasında ön plana çıkarılıyor. Bu ön plana çıkarma işlemi, metinde, Sabir'in, sabırlılar, sözcüğü farklı bir söz dizimi kuralına tabi tutularak, diğerlerinden ayrı tutulduğu vurgulanmak suretiyle gerçekleştiriliyor. Sebebine gelince, daha önceki iyilik sıfatları merfu, oldukları halde sırf, Sabir'in, kelimesi ön. De ehes, fiilinin olduğu farz edilerek mensup olarak okunmuştur. İyiliğin sıfatları anlatılırken sabırlılığa bu şekilde özel bir dikkat çekilmiş olmasının ağırlıklı bir anlamı vardır. Bu dikkat çekme üslubu sabırlıları ön plana çıkarıp öbür sıfatları taşıyanlardan daha imtiyazlı bir konuma çıkarıyor. Allah'a, meleklere, kitaba, peygamberlere inanmak, sevilen malı gözden çıkararak başkalarına vermek, namaz kılmak, zekat vermek ve antlaşmalara bağlı kalmak nitelikleri karşısında bu niteliğe seçkinlik kazandıran bir dikkat çekme işlemidir bu. Bu da sabırlılar için büyük bir derece ve sabır sıfatının Allah'ın terazisinde değerli sayıldığını gösteren bir dikkat çekme olayıdır. Daha ayrıntılı açıklama için bu cüzün bir önceki dersinde okuyup incelediğimiz ey iman edenler, namaz ve sabırla yardım dileyin diye başlayıp, işte onlar için Rabblerinden mağfiret ve rahmet vardır, şeklinde biten ayetin açıklamasına başvurulabilir. Böylece bir tek ayet inanç esasları ile bedeni ve mali yükümlülükleri bir araya getirerek onları ayrılmaz bir bütün, parçalanmaz bir ünite halinde sunuyor ve bu üniteye, birime, bir unvanını veriyor, biz buna, toplam iyilikler, ya da bir hadiste geçen deyimi kullanarak, iman, adını da verebiliriz, gerçekten bu ünite, İslami görüşün ileri İslam düzenine dayanak oluşturan vazgeçilmez ilkelerin eksiksiz bir özetidir. Bundan dolayıdır ki, bu ayetin sonunda bu sıfatları üzerlerinde taşıyanlar için şöyle buyuruluyor. İşte doğrular, sözlerinin erleri, onlardır. Takva sahipleri de onlardır, işte Müslüman olacaklarına dair Rabbilerine vermiş oldukları sözü tutanlar, inançlarına ve itikatlarına bağlı kalanlar, bu inanç ve itikadı, pratik hayattaki uygulamalarına sadakatle yansıtanlar bunlardır. Yine bunlar, Rabbilerinden korkup ona bağlılıklarını sürdüren, duyarlılık ve titizlikle ona karşı görevlerini yerine getiren kimselerdir. Şimdi biz bu ayetin ışığı altında önce Yüce Allah'ın doğru ve değişmez sistemi aracılığıyla insanları yükseltmek istediği o yüce doruklara bakıyoruz, arkasından da bu ilahi sisteme sırt çeviren, ondan kaçan, ona karşı savaş açan, ona ve ona çağıran herkese karşı düşmanlık besleyen, insanlara göz atıyor ve ellerimizi esefle havaya açarak Yüce Allah'ın şu sözünü tekrarlıyoruz, yazıklar olsun kullara, yâsın Suresi 30. Sonra bir daha gözlerimizi açıp etrafa bakınca az önceki hayıflanmamız ve üzüntümüz dağılarak, yerini Yüce Allah'a bağlanmış güçlü umudumuza ve bu hayat tarzının sarsılmaz derecede kuvvetli olduğuna beslediğimiz kesin inanca bırakıyor. Bu arada bakışlarımızı geleceğe dikiyoruz ki, ufukta bir ümit, parlak ve ışık saçan bir ümit parıldıyor, şu insanlığın uzun bir sıkıntı sürecinden sonra bu ileri hayat düzenine yöneleceğini ve bakışlarını bu aydınlık ufka çevireceğini müjdeleyen bir ümit bu ve beklediğimiz yardım sadece Allah'tan gelecektir. Bu bölüm, Medine'de ilk kuruluş dönemini yaşayan İslam toplumunun bazı sosyal düzenlemelerini, sosyal kurumlarını içerdiği gibi bir kısım farz ibadetleri de içeriyor. Bunların her ikisi de bu surenin aynı bölümünde yan yana yerleştirilmiş bir bütün oluşturuyor. Yine bu iki konu aynı şekilde Allah'tan korkmaya ve takvaya sağlam bir bağla bağlanmıştır. Çünkü hem sosyal düzenlemelerin ve hem de kulluk yükümlülüklerinin Hemen arkasından takvanın, Allah korkusunun hatırlatıldığını görüyoruz. Ayrıca bu her iki bahis de geçen bölümün sonunda yer alan ve gerek imana dayalı düşüncenin dayanaklarını ve gerekse pratik davranışların ilkelerini içeren, bir, genel anlamda iyilik, ayetinin hemen arkasından geliyorlar. Bu ayetler de sırasıyla adam öldürme olaylarına kısasla karşılık verilmesi gerektiği ile bununla ilgili hukuki düzenlemelerden ölmeden önce yapılacak vasiyetten oruç tutmanın farz oluşundan duanın ve itikafın İslam'daki yerinden ve son olarak da mal ile ilgili olarak çıkacak ihtilaflardan dolayı yargı organlarına başvurma yollarından söz ediliyor. Kısasla ilgili açıklamaların arkasından Allah korku takvaya şöyle işaret ediliyor. Ey akıl sahipleri, sizin için kısasta hayat vardır. Bu sayede Allah'tan korkarak adam öldürmekten sakınırsınız. Vasiyet ile ilgili açıklamaların arkasından da Allah korkusuna, takvaya şöyle işaret ediliyor. İçinizden biri ölmek üzereyken eğer geride mal bırakıyorsa anaya, babaya ve yakın akrabalara geleneklere uygun bir vasiyette bulunması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Öte yandan oruç ile ilgili açıklamaların arkasından da sözü geçen takva hakkında şu uyarıya yer verilmektedir. Ey müminler, sizden önceki ümmetleri olduğu gibi, günahlardan sakınasınız diye, sayılı günler olarak oruç tutmak size de farz kılındı. Oruçla ilgili açıklamaların arkasından itikaftan söz edildikten sonra da aynı uyarı, yani takva uyarısı şöyle vurgulanıyor. Bunlar, Allah'ın çizdiği sınırlardır, onlara yaklaşmayın, Allah insanlara ayetlerini böyle açıklıyor ki, yasaklardan sakınabilsinler. Bütün bunların yanında bir bölümünü yukarıya aldığımız ayetlerden başka bu bölümün sonlarında okuyacağımız diğer bir grup ayette takvayı vurgulamaktan, kalplerde Allah duyarlılığını ve bilincini harekete geçirmekten geri kalmaz, sözünü ettiğimiz sonuç cümlelerini birlikte okuyalım. Size doğru yolu gösterdi diye onu tekbir etmenizi, ululuğunu dile getirmenizi ister, ola ki, kendisine şükredersiniz. O halde onlar da benim çağrımı olumlu cevap vererek bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Hiç şüphesiz Allah her şeyi işitir ve bilir. Hiç şüphesiz Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Bu üslup, dikkatleri bu dinin özüne çeken bir tutarlılık, bir sürekliliktir, bu din bölünmez bir bütündür, bu dinin gerek sosyal düzenlemeleri gerek hukuki kuralları ve gerekse ibadet amaçlı hareketleri, bir bütün olarak, içerdiği inanç sisteminin türevleridir. Hepsi de bu inanç sisteminin doğurduğu genel düşünceden kaynaklanır, tümü tek bir bağlayıcı Yüce Allah'a sımsıkı bağlıdır ve yine hepsi ortak amaçları olan kul Kullukta buluşup birleşirler, tek Allah'a kullukta, yaratan, rızık veren ve insanoğlunu şu varlık aleminde kendine halife olarak atamış olan Allah'a kullukta, yalnız, bu halifelik, insanların ona inanması, ibadetlerini sırf ona yöneltmeleri ve düşüncelerini, yaşama düzenlerini, hukuk sistemlerini sırf onun ilkelerine dayandırmaları şartına bağlıdır. Bu bölüm, bu ayetler demeti, gerek işlediği konular, gerekse içerdiği sonuç ve yorum cümleleri ile bu dinde var olan söz konusu kayıtsız şartsız karşılıklı ilişkinin bariz bir örneğidir. 178 Ey müminler, size, öldürülenler hakkında kısas farz kılındı, hür insana karşılık hür insan, köleye karşılık köle ve kadına karşılık kadın. Ama eğer katil, öldürülenin kardeşi tarafından bağışlanmış ise kendisine örfe uyarak bağışlayana güzellikle diyet ödemek düşer. Bu, Rabbinizin bir ceza indirimi, bir merhametidir, bundan sonra tecavüz eden kimseyi acı bir azap beklemektedir. 179 E akıl sahipleri, sizin için kısasta hayat vardır, bu sayede adam öldürmekten sakınırsınız İslam'ın K-I-S-A-S anlayışı ayetin başlangıcını oluşturan hitap iman edenlere yöneltilerek onlara düşünce ve davranış kurallarını ilahi kaynaktan almalarını gerektiren sıfatları ile sesleniyor yani kısas yasası konusunda Allah'a inananlar yüce Allah müminlere bu birinci ayetteki ayrıntıların ışığı altında adam öldürme olayları ile ilgili olarak kısas yasasını farz kıldığını haber vermek için kendilerine sesleniyor ikinci ayette ise bu yasal düzenlemenin gerekçesini açıklıyor ve Müslümanları bu gerekçe üzerinde düşünmeye ve kafa yormaya çağırıyor, ayrıca onların kalplerinde takva bilincini harekete geçiriyor ki bu duyarlılık adam öldürme ve kısas alanında emniyet sübabı oluşturur. Ayetin açıkladığı bu hukuki düzenlemeye göre, kasıtlı olarak adam öldürme olaylarında hür insana karşılık hür insan, köleye karşılık köle ve kadına karşılık kadın öldürülerek kısas uygulanır, yalnız. Eğer katil, öldürülenin kardeşi tarafından bağışlanmış ise ona örfe uyarak bağışlayana güzellikle diyet ödemek düşer. Bu bağışlama, öldürülenin velileri, temsilcileri katilin öldürülmesi yerine diyet kan bedeli verilmesini kabul ederlerse mümkün olabilir, ölünün geride kalan yakını bunu gönüllü olarak kabul edince karşı taraftan gelenekler uyarınca, hoşnutluk ve sevgi ile diyet istemesi, buna karşılık katilin ya da temsilcisinin de bu diyeti güzellikle, gönül rızasıyla ve eksiksiz olarak ödemesi gerekir, ancak bu şekilde, her iki tarafın kalpleri huzura kavuşur, yüreklerindeki yaralar iyileşir ve geride kalanların arasındaki kardeşlik bağları tekrar eski halindeki güçlülüğüne erişebilir. Yüce Allah bu diyet yasasını koymakla, bu düzenlemenin ceza indirimi ve merhamet içermesi nedenlerinden ötürü müminlerin minnettarlığını gerektiren bir bağış olduğunu vurguluyor. Bu, Rabbinizin bir ceza indirimi, bir merhametidir. Bu hukuki düzenleme, Tevrat'ta Yahudilere serbest kılınmamıştı, uyuşma ve gönül rahatlığının bulunması halinde insanların hayatını söndürmemek, yaşamalarının devamını sağlamak amacıyla sadece Müslüman ümmete tanınmış bir yasal kolaylıktır bu, fakat. Bundan sonra tecavüz edeni, anlaşmayı çiğneyen tarafı, acı bir azap beklemektedir. Bu durumda katilin ahirette çarptırılacağı bildirilen azabın dışında, dünyada bir ceza olarak idam edilmesi kesinlik kazanır, diyet vermesi kabul edilmez, çünkü karşılıklı uyuşma sağlanarak diyet alınması kabul edildikten sonra yeni bir tecavüze girişmek, verilen sözden cayma, anlaşmayı çiğneme ve durulan kalplerdeki kini tekrar alevlendirme anlamına gelir, öldürülenin velisi diyet almayı kabul ettikten sonra, sonra bu sözünden dönerek öç almaya, karşı tarafa saldırmaya girişemez, böyle bir şeye kalkışması caiz değildir. Bu düzenleme sayesinde İslam'ın ufkunun ne kadar geniş olduğunu, yasa koyarken insan psikolojisinin içgüdülerini ne kadar yakından tanıdığını, yapısında var olan temel eğilimleri nasıl inceden inceyebildiğini somut bir biçimde idrak ediyoruz. Neden derseniz, kan davası fıtri ve doğal bir realitedir, İslam bunu kısas yasasını belirleyerek karşılıyor, kesin adalet, nefislerin şirretçi eğilimlerini kırar, gönüllerde ki kin alevini söndürür ve katili de cinayet işlemeye devam etmekten alıkor. Fakat İslam, bir yandan da affetmeyi sevdiriyor, ona kapı açıyor ve sınırlarını çiziyor, fakat kısas yasasını ortaya koyduktan sonra İslam'ın affetmeye çağırması, insan fıtratını baskı altına alıp ona kaldıramayacağı bir şeyi yüklemek ve yükü taşımayı zorunlu tutmak biçiminde değil, gönüllülük çerçevesi içinde haktan vazgeçmeye çağırma biçimindedir. Bazı rivayetlere göre bu ayetin hükmü yürürlükten kaldırılmış, nes edilmiştir, söz konusu rivayetler, bu hükmün daha sonra inen ve kısasta mutlak olarak cana karşılık can ilkesini getiren aşağıdaki ayet tarafından yürürlükten kaldırıldığını ileri sürerler. Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılık ödeşme yazdık, kim hakkından vazgeçerse bu, onun günahlarına kefaret olur, Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridirler. Ünlü müfessir İbn Kesir, tefsirinde bu konu ile ilgili olarak şöyle diyor, İmam Ebu Muhammed B., Hatemin Yahya B., Abdullah B., Bukeyre, O'nun. Da Abdullah B. Luhaya'ya ve onun da ata B. Dinar'a dayanarak anlattığına göre bu ayetin iniş Nüzul sebebi hakkında sahabilerden Saad B. Kübeyr Allah hepsinden razı olsun şu bilgiyi veriyor. Ey müminler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı, yani kasıtlı adam öldürme olaylarında, hür insana karşılık hür insan, köleye karşılık köle ve kadına karşılık kadın olarak. Bu ayet şu olay üzerine indi. İki Arap kabilesi Müslüman olmadan az önce aralarında vuruşmuş. Her iki taraf da birçok ölü ve yaralı vermişti. Köleleri ve kadınları bile öldürmüşlerdi ve birbirinden öç almaya fırsat bulamadan Müslüman olmuşlardı. Fakat her iki kabile de birbirine karşı savaş malzemesi ve mal stoku yaparak savaşa hazırlanıyordu. Bu arada karşılıklı olarak Kendilerinden ölen her köleye karşılık hür bir insan ve her kadına karşılık bir erkek öldürmedikçe aralarındaki vuruşmaya son vermeyeceklerine dair yemin etmişlerdi. Bunun üzerine bu iki kabile hakkında daha sonra cana can ilkesini getirmiş olan ayette yürürlükten kalkmış olan hür insana karşılık. Hür insan, köleye karşılık köle ve kadına karşılık kadın, ayeti indi. Ayrıca Ebu Malik'ten de, bu ayetin, cana can, ilkesini getiren ayette yürürlükten kaldırıldığı rivayet edilmiştir. Fakat benim anladığıma göre bu ayetin yeri ile cana can ilkesini ortaya koyan ayetin yeri farklıdır. Bu ayetlerin birbirininkinden ayrı uygulama alanları vardır. Cana can ilkesini getiren ayetin uygulama alanı, belirli bir kişiden yine belirli bir kişiye ya da belirli birkaç kişiden belirli bir veya birkaç kişiye yöneltilmiş ferdi saldırılardır. Bu durumlarda eğer cinayet kasıtlı biçimde işlenmiş ise katil sorumlu tutulur olarak cezalandırılır. Fakat bizim şu anda incelemekte olduğumuz ayetin uygulama alanı, tıpkı yukarıda anlatılan iki Arap kabilesinin olayında olduğu gibi, toplu saldırılardır. Bu tür olaylarda bir ailenin başka bir aileye, bir kabilenin başka bir kabileye, bir toplumun başka bir topluma saldırarak karşı tarafın bir bölüm hür insanını, kölesini ve kadınını öldürmesi ya da yaralaması söz konusudur. Bu durumlarda kısas ilkeli adalet terazisi ortaya konduğunda, bu tarafın hür bir kişisi karşı tarafın hür bir kişisine, bu tarafın bir kölesi karşı tarafın bir kölesine ve bu tarafın bir kadını karşı tarafın bir kadınına denk tutulur, aksi halde bir toplumun ortaklaşı olarak başka bir topluma saldırı düzenlediği bu tür olaylarda kısas ilkesi nasıl uygulanabilir? Eğer bu görüş doğru ise o zaman ne bu incelediğimiz ayetin yürürlükten kalkmış olması ve ne de kısas ayetleri arasında herhangi bir çelişkinin olması söz konusudur. Bir sonraki ayette kısas hükmünün derin hikmeti ve uzun vadeli faydası amaçlanarak bu konu noktalanıyor. Ey akıl sahipleri, sizin için kısasta hayat vardır, bu sayede adam öldürmekten sakınırsınız. Kısas, ne intikam almak ve ne de kin duygularını tatmin etmek demektir, kısas, bunlardan daha yüce, daha üstün bir değerdir, o, hayat içindir, hayat uğrunadır, hatta hayatın ta kendisidir, sonra da bu farzın hikmetini düşünmeyi, üzerinde kafa yormayı, kalpleri, Allah korkusu ile canlandırıp coşturmayı amaçlayan bir hükümdür. Kısas hükmünün içerdiği hayat her şeyden önce canileri adam öldürmekten caydırmasından kaynaklanır. Çünkü öldüreceği insanın hayatına karşılık kendi hayatından olacağından kesinlikle emin olan kimse, elbette adam öldürmeye kalkışmadan önce aklını başına alacak, düşünecek ve böyle bir işi yapayım mı, yoksa yapmayayım mı, diye tereddüt edecektir. Ayrıca fiilen işlenen cinayetlerde öldürülenin ailesinin ve yakınları, yakın akrabalarının gönül yaralarını iyileştirmesi, bu gönüllerdeki kin ve intikam özlemini dindirmesi bakımından, kısasta hayat vardır, o intikam özlemi ki, bir defa harekete geçti mi, hiçbir noktada durmak bilmiyor, tıpkı eski Arap kabilelerinde olduğu gibi, öyle ki, Araplar arasında dilden dile dolaşmış olan Besus Savaşı'nda görüldüğü gibi bu öç alma duygusunun körüklediği savaşların aralıklı olarak 40 yıla kadar sürdüğü oluyordu, biz bu manzarayı günümüzün pratik yaşantılarında da gözlüyoruz, kuşaktan kuşağa aktarılarak sürdürülen aileler arası kinler ve öç alma duyguları gözlerine kestirdikleri kurbanlarının kanlarını sel gibi akıtıp duruyor ve hiç dinmek bilmiyorlar. Ayrıca daha kapsamlı ve daha genel anlamda da, kısasta hayat vardır, çünkü bir ferdin yaşama hakkına karşı düzenlenen saldırı, aslında hayatın tümüne karşı, öldürülen ile birlikte hayat sürecini paylaşan, hayattaki bütün insanlara karşı girişilmiş bir saldırı olduğuna göre eğer kısas yasası, canıyı bir tek cana kıymaktan caydırmış ya da alıkoymuş ise, aslında onu hayatın bütününe saldırmaktan alıkoymuş, Caydırmış demektir, başka bir deyimle bu caydırmada, bu koymada mutlak anlamda hayatın kendisinin kurtuluşu söz konusudur, sadece bir ferdin, sadece bir ailenin ya da sadece bir toplumun hayatının değil, hayatın özünün kurtuluşu. Bunların da ötesinde hayatı koruyan en önemli ve en etkili faktör, Yüce Allah'ın bu yasağının ardında saklı olan hikmetini araştırma ve onun buyruklarına karşı gelmekten sakınma bilincini harekete geçirmektir, tekrar ediyoruz. Ola ki, bu sayede adam öldürmekten sakınırsınız. İşte insan vicdanını saldırganlıktan, önce adam öldürme biçiminde ve sonra da intikamcılık şeklindeki saldırganlıktan alıkoyan engel ve bağ budur, takva, yani kalbin Allah korkusunun bilincine varması, bu yönde duyarlık kazanması, onun öfkesinden çekinip hoşnutluğunu araması. Bu bağ, bu engel olmayınca hiçbir şeriat ayakta kalamaz, hiçbir kanun etkili olamaz, hiçbir güvenlik önlemi yararlı olamaz, ruhtan, duyarlıktan, insanınkinden daha büyük bir güç kaynağına bağlı korkudan ve beklentiden yoksun hiçbir yasal düzenleme yeterli olamaz. Gerek Peygamberimiz zamanında gerekse Raşid Halifeler döneminde Hed cezasının uygulanmasını gerektiren ağır suçların neden bu kadar az, hatta seyrek olduğunu, biz ancak bu faktörün ışığı altında açıklayabiliriz. Üstelik o iki dönemde işlenmiş olan bu tür tek tük suçların çoğunluğu suçluların gönüllü ve iradeli itirafı ile ortaya çıkmıştı. Çünkü o dönemlerde takva, Allah korkusu vardı, bu Allah korkusu vicdanların derinliklerinde ve kalplerin en saklı köşelerinde uyanık bir bekçi gibi nöbet tutarak vicdanları ve kalpleri ceza alanlarından uzak tutuyordu. Bunun yanı sıra fıtri yapının gizli sırlarını ve kalplerin iç oluşumlarım gören, aydın şeriat düzeni bütün etkinliği ile yürürlükteydi. Ayrıca, bir yandan sosyal kurumlar ile yasal düzenlemeler, öbür yandan yönlendirici direktifler ile ibadetler arasında birbirini tamamlayıp bir koordinasyon vardı. Bu faktörlerin tümü ortak bir uyum içinde düşünce sistemi sağlıklı, duygu dünyası sağlıklı, davranışları temiz, hareketleri temiz bir toplum oluşturmak için işliyor, işbirliği halinde etkilerini gösteriyorlardı. Çünkü bu toplum ilk mahkemesini, ilk yargılamasını vicdanların içinde gerçekleştiriyordu. Hatta kimi zaman insandaki hayvani yönün dizginden çıktığı ve bunun sonucu olarak tökezlediği, yoldan çıktığı bir anda hiç kimsenin görmediği ve kanun elinin uzanamadığı yerlerde suç işlendiği zaman, bu, iman sahibini kıyasaya kınayan bir vicdana, yakıcı bir iç azabına ve korkutucu bir hayale dönüşürdü, o durumda bu imanın sahibi suçunu kanun önünde itiraf ederek kendi kendini ağır cezaya çarptırmadıkça, ve bu ağır cezayı gönüllü olarak güven içinde yüce Allah'ın düzeltme işareti gazabına uğramaktan ve ahirette cezaya çarpılmaktan kurtulmanın bir bedeli kabul ederek çekmedikçe durulamaz, huzur bulamazdı. İşte bu takva deire, takva işte budur. Ölüm öncesi ve asiyyetine hükmü. Bunun arkasından ölmek üzereyken vasiyet yapma yasasına, bu yasa ile az önce anlatılan kısas yasası arasındaki ortam ilişkisinin vurgulanmasına geçiliyor. 180 içinizden biri ölmek üzereyken eğer geride mal, hayır, bırakıyorsa anaya, babaya ve yakın akrabalara geleneklere uygun biçimde vasiyette bulunması, Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. 181- Kim bu vasiyeti, işittikten sonra değiştirirse, günahı onu değiştirenin boynunadır, hiç şüphesiz, Allah işitendir, bilendir. 182- Kim vasiyet edenin yanılgıya düştüğünden ya da günaha gireceğinden endişe ederek ilgililerin arasını bulursa bu yüzden günaha girmez, hiç şüphesiz Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Ölüm öncesi V A -y -y -e hükmü? Bu da, yani ana-babaya ve yakın akrabalara vasiyette bulunmak, tıpkı kısas gibi, farzdır. Eğer ölümün eşiğinde bulunan kişi geride, hayır, bırakacaksa, hayır, kelimesinin, mal, servet demek olduğunu belirten bilginler, vasiyet yapmayı gerektirecek mal miktarı hakkında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. En çok destek gören görüşe göre bu miktar, geleneklere göre belirlenebilecek değişken bir orandır. Bazı bilginlere göre geride altmış dinar tutarından daha az mal bırakan kişi, hayır, bırakmış sayılmaz, kimi bilginlere göre ise bu miktar seksen, kimine göre kırk ve kimine göre bin dinardır, hiç kuşkusuz, servet, sayılıp vasiyet etmeyi gerektirecek olan malın miktarı dönemden döneme ve toplumdan topluma değişme gösterir. Okuduğumuz bu vasiyet ayetlerinden bir süre sonra miras ayetleri indi, bu ayetlerde mirasçılara belirli paylar ayrıldı ve ana babanın her türlü akraba kompozisyonu içinde mutlaka mirasçı olacakları belirtildi, bundan dolayı ana baba vasiyet kapsamı dışına çıkarıldı, çünkü mirasçıya vasiyet yapılamazdı, zira Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştu. Allah, her hak sahibine hakkını vermiştir, buna göre mirasçı için vasiyet yapılmaz, Eshabus Sünen. Akrabalara gelince, bu ayet onlar hakkında genellik karakterini korudu, yani hangi akraba ilgili ayetlere göre mirasçı konumu kazanmış ise vasiyet kapsamından çıkmış, buna karşılık hangi akraba ilgili ayetlere göre mirasçı sayılmamış ise okuduğumuz vasiyet ayetinin kapsamı içinde kalmış olur. Bu görüş bazı sahabiler ile bazı tabiinin ikinci kuşağın görüşüdür. ki bizim de benimsediğimiz görüş budur. Mirasçı olmayan akrabalara dönük vasiyetin hikmeti, akrabalık ilişkisi gerekçesiyle yardım etmekle görevli olduğumuz bazı yakınlarımızın daha yakın bazı akrabalarımız önlerini kestikleri için miras ayetlerine göre mirasçımız olamadıkları durumlarda açıkça ortaya çıkar. Vasiyet, miras sınırları dışında kalan genel bir aile içi dayanışma türüdür. Bu yüzden geleneklere uygun olmak ve Allah korkusu, ve taşımak kayıtlarına bağlanmıştır. Geleneklere uygun biçimde Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur, demek oluyor ki, vasiyet yapılırken ne mirasçılara haksızlık edilir ve ne de mirasçı olmayanlar ihmal edilir, aksine, bu farz yerine getirilirken hakkaniyet ve adalet ölçülerine bağlı kalınarak yardımseverlik ve özveri yaklaşımı içinde takva şartı aranır, bununla birlikte mirasçı olmayan akrabaların, mirasçı akrabaları zarara uğratmaları başlarını önlemek amacıyla Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun vasiyete ayrılabilecek olan mal oranını üçte bir ile sınırlamıştır vasiyetlerin toplam dilimi bu oranı aşmamalıdır hatta bu oranın dörtte bir olması daha da iyidir görüldüğü gibi bu konu hem yasal yaptırıma ve hem de takvaya Allah korkusuna dayandırılmıştır zaten İslam'ın uyumlu ve dengeli olarak gerçekleştirdiği diğer bütün sosyal düzenle demelerin karakteri de aynıdır. Vasiyeti işiten kimse eğer vasiyeti bırakanın ölümünden sonra onu değiştirirse sorumlu olur, günaha girer, vasiyet bırakan kimse, söz konusu değiştirmeden dolayı sorumlu değildir, okuyoruz. Kim vasiyeti işittikten sonra değiştirirse günahı onu değiştirenin boynunadır, hiç şüphesiz Allah işitendir, bilendir kuşkusuz yüce Allah işiten ve gören olarak en iyi şahittir, o, vasiyeti bırakanın da şahidi olduğu için onu ölümünden sonra yapılan haksız değişikliklerden dolayı sorumlu tutmaz, o, aynı zamanda vasiyeti değiştirenin de şahidi olduğu için onu yaptığı değiştirme suçundan dolayı sorumlu tutar. Yalnız bu genel ilkenin bir istisnası var, o durumda vasiyeti işiten kimse, ölen kimsenin bırakmış olduğu vasiyette değişiklik yapabilir. Bu istisnai durum şudur, eğer vasiyeti uygulamayı üstlenen kişi, ölenin bıraktığı vasiyette birini kayırma ya da belirli bir mirasçıya cezalandırma amacı güttüğünü anlarsa, bu haksızlığı önleyecek, adaleti ve hakkaniyeti geri getirecek biçimde vasiyeti değiştirebilir. Bu yüzden sorumlu tutulmaz. Kim vasiyet edenin yanılgıya düştüğünden ya da günaha gireceğinden endişe ederek ilgili tarafların arasını bulursa bu yüzden günaha girmez. Mesele her iki durum ve konumda Yüce Allah'ın bağışlamasına ve merhametine havale edilmiş ve her durumda onun gözetimine bağlanmıştır, adaletin ve hakkaniyetin en son güvencesi budur. Böylece nasıl ki kısas hükmü takva neticesine bağlanmışsa aynı şekilde vasiyet işlemi de takva temeline oturtulmuştur. Zaten imana bağlı düşünce tarzında ve İslam toplumunda her iş ve her eylem bu temele bina edilmiştir. Oruç ilahi hayat düzenini yeryüzünde hakim kılmak, insanlığa önder ve örnek olmak amacıyla kendisine Allah yolunda cihad etmesi farz kılınan bu ümmete, oruç tutmanın da farz kılınması son derece doğaldı. Çünkü oruç, azimli ve kesin iradeyi geliştirme alanı, insanın Allah c, c ile itaat ve boyun eğme ilişkisi kurma ortamıdır. Bunların yanı sıra oruç, bütün organik zaruretlerin üzerine yükselme, yüce Allah katındaki hoşnutluğu ve nimetleri tercih ederek bu organik zaruretlerin baskısına ve ağırlığına dayanmak, katlanmak ortamıdır.